Başladık. Başladık mı? Başladık. Selam gençler. Ah, selam. Oğlum, gençler. Müsterihmüş ya bize. Aa, neredesiniz diyorlar. Aa. Nerede bu podcastler? O kadar podcast çekip ondan sonra ortadan kaybolmak devam mı? Hayat zor arkadaş. Eve ekmek getirmek ne kadar zor biliyor mu? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Mağkaldanırım <gülüyor> <gülüyor> ben yani. Zor olmuyor bu. Vallahi evet arkadaşlar yani. Çekemedik. Çekemiyoruz. Çok çekilmez olduk. <gülüyor> Fark ettiyseniz <gülüyor> karşılık vermedim. Evet. <gülüyor> Neyse balkondayız. E, balkondayız bir balkon keyfine daha başlamış bulunuyoruz. Evet ve çok işimiz var. Evet. O zaman paşa konuşmaya. Başlayalım mı? Başlayalım Hemen abi. Tamam mı? Uzatmayalım. Geye sarmayalım. O zaman bu bölümün konusu olan bu hafta çıkan böyle lü diye düşen Bir alem belli başlı fragmanlar var. Evet. O fragmanlarla ilgili konuşacağız. Nedir? Hı hı. Star Wars fragmanı yayınlandı. Batman ve Superman fragmanı yayınlandı. Eee Ant-Man fragmanı yayınlandı ve ve başka Terminator fragmanı yayınlandı. İşte. Bunlarla ilgili konuşacağız. İlk önce Star Wars'dan başlayalım. Öyle mi? He. Niye? Hadi Star Wars'ı aradan çıkartalım. Star Wars'ı aradan çıkartalım. Hadi bakalım. Ne ne Star Wars'ın fragmanını ya artık biliyorsunuz bizde spoiler uyarısı artık çok gereksiz bir şey. Aa, fragman neyini spoiler? Hayır izlememiş olan olabilir. Fragmanı. Fragmanının spoiler olur mu? Ne bileyim ben oluyor demek ki. Neyse e, biz ağzımıza geleni söylüyoruz o yüzden evet. e, dinlemek istemeyen kapatsın arkadaş. Star Wars fragmanı izleyin yani. İzleyin tabii de yani daha sonra izlerim ya da ne bileyim e, Star öyle insanlar var. Yani fragmanı hiç izlemeyip. O zaman fragmanı izlemeyeceksiniz bizden dinleyin. <gülüyor> Şimdi fragman <gülüyor> bir kere <gülüyor> Star Wars seviyorsanız <gülüyor> direkt böyle sizi tutuyor <gülüyor> böyle iki tane koyuyor. Ondan sonra ben geliyorum koçum diyor. Diyor mu? Diyor direkt adamlar anasını yani böyle ne kadar nokta varsa hani bir Star Wars'u Star Wars severi ele geçirecek. Böyle hepsini alttan alttan fragmanda böyle vermişler. Evet. Sonunda da zaten tokatı çakıyorlar böyle. Chewie we are Home deyip <gülüyor> anasını yani hani adam anasını nereden ne piçlik yapacağını biliyor. CJ abrams gayet güzel vermiş. Alttan alttan müziği veriyor. Ondan sonra işte Darth Vader maskesi gösteriyor. Ne bileyim anasını işte Luke Skywalker'ın aslında repliğini lep açılıyor falan filan. Vallahi gayet evet. o kitle Star Wars kitlesine oynayan bir fragman. Peki ha. ben bunu soracağım. Şimdi ben çok böyle aşırı Star Wars hayranlı bir insan değilim Hı. tamam mı? Altın filmini de izledim. Ee, hani keşke son üç film çekilmeseydi. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok artık. Yeni evinde Mickey Mouse'un çektiği yeni filmleri artık izliyor olacağız. Fakat ama ve lakin e, ve hasıl... E, şey yeni ya şey, episode 6'da evet. bunlar böyle e, dünya şey evreni kurtarıp birbirlerinde madalya takıp böyle sevimiyorlar mı? Evet. Orada empire olayı bitmiyor mu? Yani empire olayı hiçbir zaman bitmiyor demki. Yani Hayır ben gerçekten bilmediğim için soruyorum araştırmasında yapmadım ne. Ya ne şöyle yaptım? oluyor, <gülüyor> İmparatoru öldürüyorlar, Hı -hı. Darth Vader'ı ortadan kaldırıyorlar güce denge geliyor. Mutlu son. Orada sen demiyor ki imparatorluk çöktü veya bilmem ne oldu. Sonuçta imparatorluk karşı ama büyük bir darbe geçiriyorlar koyuyorlar yani. Tamam da eğer... sitleri bir güzel yapıştırmış oluyorlar. sitmit kalmıyor ortada. Tamam bir kere sitmit kalmıyor onu geç. Benim sormak istediğim şu. Şimdi orada o madalya falan taktığın anda e, öyle bir, bir savaş kazandın diye takmazsın o. Savaş bittiği için kakarsın. Tamam işte barış ya, geldi. Allah, yani barış şeyi... geldi mi? Denge geldi evet. Barış geldiyse niye hala rebel kıyafetiyle insan görüyoruz? Niye hala emparatorluk kıyafetiyle insan görüyoruz? Bu Abi çünkü Atman'dan? barış bir süre <gülüyor> gelmiş olabilir tabi de. Yani sonuçta bu e, adamlar sonuçta imparatoru öldürdükleri için Hı -hı. diyorlar ki barış geldi yani tabi filmin sonunda öyle bitiyor. Ondan sonra ama şimdi yeni üçlemede yani yeni geçeceğimiz bu sileye seçeceğimiz filmde sonuçta bir eskiden şu Luke Skywalker kaldı. E, Luke Skywalker işte büyük jeday'ler medayları işte yerine oturacak tekrardan. Ondan sonra tekrardan işte o eski Republic'i kurmaya çalışacak olan bir eleman yani normal şartlarda. Ama bir tabii ne oluyor? Aslında roller değişmiş oldu. Şimdi Republic kurulmaya çalışırken, ona karşı bir güç olarak da aslında asilenin yerini işte bu imparatorluktan arda kalan ondan sonra güçler e, Tabii yerini alıyor. Evet tabii. Yani o işte Stormtrooper'ların fan tipleri değişmiş zaten. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta hani herkes bütün Sith'in başını öldürdük, başını ezdik falan filan diye düşünüyorlar ama e, e, Galaxy'de ondan sonra hani onu... Bir onlar mı var? E, bir sit o yok yani. <gülüyor> Üç, iki tane Sith mi vardı? Başka Sithler de var. Tabii Ve yani. onlar da sonuçta hani imparatorluğun arda kalan tarafında e, geriye kalan o gücü ele geçirip tekrardan raiz yapmak istiyorlar ya. Yani. E şimdi işte öyle bir ihtimalle bir herifle herife karşı. Sonuçta bu Stormtrooper'ın hepsi klon olduğunu düşünürsek. Hı. Klonlama sistemi zaten biliyorsun. Bitmiyor. Ee, yani... De zenci klonlamadılar ki niye? Nereden İyi de o, o zenci bir Stormtrooper değil zaten. Değil mi diyorsun? Bence değil. O kaçmak için o anda işin içine çıkmak için Stormtrooper kılığına girmiş olan bir eleman. Bilmiyorum. Ha bu arada şu şöyle bir dipnotla geçmek lazım. Şimdi Disney'yi satın aldıktan sonra Lucas filmi biliyorsunuz... E onun öncesinde üretilen bütün, bütün evet. çizgi romanları, romanları ve e, diğer e, lisanslı bütün extended university'deki e, e, olayı böyle çat diye kesti attı. Evet. Dolayısıyla hani şu anda bazı temiz bir sayfa e, açtı. bazı artistik yapacak olan arkadaşlar olabilir. Aa işte böyle extended university böyle ha. işte ondan sonra bu romanda şu şöyleydi Extended University yok artık. Yok artık öyle bir şey. Yedi de onun... Yani Extended University'den tabii gibi şeyler alırlar. Güzel fikirler varsa fikirleri tabii ki alıp kullanırlar. E, ama hani genel olarak Extended University'u tanımıyorlar şu anda. Hı -hı. E, ve e, temiz bir sayfa açıyor. Yani Luke'un 75 tane oğlu olabilir şu anda. Yani tabii o, o işler yok artık işte. Donovan'a dönmüş ve önüne gelen bütün kızları sikmiş olabilir. Yani şimdi e, fragmanla benim en çok ilgimi çeken kısım Hı -hı. aslında şu. E, fragman başındaki işte Luke'un anlaşılığı şeyi... Buktan kullandıkları alıntı. Anladın mı? Yani şimdi onu eski filmden almışlar belli ki. Nasıl? Hı -hı. Çünkü eski filmde öyle bir replik var işte. My father has it, you have it. Yani o şey şey şey şey şey şey şey şey şey şey aslında işte. Yani repliklerden bir tanesi o. Ama yani sen de benim kardeşimsin, sen de Reforce var dediği replik o. Ee, ama onu burada kullanması çok da olmuş çünkü... My father hesitated dediği zaman ya büyük ihtimalle orada Darth Vader oğlu... ölmedi mi lan diyorsun çünkü. Hayır, orada Lucon bence Lucon oğlu o zenciye söylüyor bunu. Olur mu abi? O zaman niye Dart Vader'ın maskesini gösteriyor o sırada? Hı? My father hesitated dediği sırada Dart Vader'ın maskesini gösteriyor. Artı o ses zaten Luke Skywalker'a ait. Oğlu bence aynı sesi sahibi. sahip. <gülüyor> Bilmiyorum ben... Hayır abi o başta Luke Skywalker. <gülüyor> Skywalker'ın o replik yani o şeyini almış olan bir replik. Sadece sonu dışında ilk başı. My father has it, you have it. Ondan sonra e, Prenses Leia'ya sen benim kardeşimsin dediği son sahne var ya işte böyle hoplayırsı kılarlarken. Orada açıklıyor. Sen benim kardeşimsin falan diyor. Senle o yüzden yiyişemeyiz diyor işte. Orada bir sahne var ya. İşte orada, orada söylediğim benim bildiğim kadarıyla şey replik o. O repliği alıp buraya koymuşlar. sonuna sadece şey eklemiş and you have a two eklemiş Der. ama orada kafa karıştıran kısım anasıl dediğim gibi e, my father has it demesi yani onu direkt birebir kullanmaları çünkü normalde my father had it demesi gerekiyor tamam, işte çünkü babası öldüğü de. için Bak. my father had it demesi gerekiyor şimdi <gülüyor> yani oradan mesela ortaya çıkan Darth Vader ölmedi mi lan şeyi var öldü öldü. O, o, o. öldü ya da ölmüş gibi düşünmeyip ondan işte force oldu muhabbet yüzünden diyor yani yani force olduğu yaşıyorsa da yanlış çünkü o artık komple force olduğu hayır, için. Ay, işte, tamam belki öl ölmüş, gibi yani. demesi lazım o zaman. Ya, hayır tamam ölmüş gibi düşünmüyor mesela belki. <gülüyor> ya ben ben eğer Ama o çok replik bir bir kullanım yani. hayır o replik eğer film içerisinde geçen bir replikse, gelince filmin içerisinde bence dediğim gibi yani Luke'un oğlu ya da işte e, şey, yeni bir e, Jedi adayına söylüyor bu lafı. Hayır ama öyle yapmıyor ki yani. You have it to kısmı da tam da görsel de yani gösterdi göster beraber gösterdi görsel düşünüyorum ama zaman, işte. os my father is it diyor kaskı gösteriyor. Şey, Darth Vader'in kaskı ne? I hate hate it it diyor. Ondan <gülüyor> sonra kendi o kopmuş eliyle Arto Duce'un kafasını ellerken halini gösteriyor. O işte Luke Skywalker. Eli Cox zaten yani biliyorsun. Robot. Hmm. Luke Skywalker işte Arto Duce'ye mind şey yapıyor. Masaj. Mind masaj. <gülüyor> Yok abi bence yani bu şeyi öyle hemen diğer kenara atabileceğimiz bir şey değil. Çünkü ee, ya öyleyse şey diyecek ya Luke oğluna söylüyordu olabilir bunu. You have it kısmı oğluna söylüyor tabii. Hı. Veya kızına söylüyor. Ya da kimse artık. Yani Artistim kızım var, mi? oğlum var, Emin neyi değilim. var bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Çünkü şimdi filmde 3 tane yeni karakter var. 3 evet. tane genç tip var. Bir Benim tanesi kadarıyla, bir tanesi hanın o hanın çocuğu bir tanesi. Lukun çocuğu bir tanesi onun gözünde <gülüyor> ne bileyim bir şey. Acaba şey olan, Zenci olan şeyin su çocuğu Lando vardı ya. Oo. Lando diye bir karakter vardı hani. Evet. Onun çocuğu da olabilir. Olabilir. Mesela i̇şte bir tane Han'ın çocuğu. Çünkü sonuçta Lando da önemli bir karakterdi. Ondan sonra Luke Skywalker'a yardım eden. filmlerde. Evet. O yüzden mesela o da Lando'nun karakteri. Yani şu olabilir. an zaten bilgisizliğimizden yani, ölüyoruz burada. Ama bir bilmiyoruz ki hakikaten ne, ne Yani sonuçta bildiğim, ee, bildiğim, bileyebileceğim neki şey, Exandere Universe'ten atıp tutabiliyorsun <gülüyor> en fazla yani. Onda yapamazsın artık. E yani. Neyse. Ee... Sonuçta filmde bir Luke Skywalker'ın bir de Han, Han Solo'nun oğlu veya kızı bir bok olacağını biliyoruz. Bir tane bilmeniz biri var. Aslında onun kimden olduğu belli değil. Ama büyük ihtimalle Hanando'dan olabilir. Ee, diye düşünüyorum ben. Çiğ bir lan göre. <gülüyor> Çiğ bakanın oğlu geliyormuş öyle. <gülüyor> diye geliyor <gülüyor> Sonuç olarak fragman sonunda... Ee... Tanıdık karakter... Ya aslında işte tanıdık yüz görmesi hakikaten bayağı etkili oluyor. Yani. Şimdi sıfırdan Star Wars filmi çekip de sıfırdan kimseyi koymasalardı eskilerden... Hı hı. E, yani böyle daha bir şey olabilirdin hani bu ne ya falan... Yani bir, çok ıslamayabilirdim filmi. Ama şimdi o geçiş filmi olduğu için... Geçiş film olarak hem işte diyorlar ki... işte yeni ilk defa izleyecekler için... Ondan sonra işte üç tane yeni karakter hani koyalım genç... Anlasın gençler işte onlarla onları bağdaşır. Anlasın hem de işte eski gelecekler için de eski karakterleri getirelim. On zaten eski, eski, eski karakterlerle film mi çekecekler? Öl, olmuşlar 75 yaşında. Hay tamam, film çekmeyecekler tabii ki de ama arada, onları tamamen koymayanabilirlerdi. diye demek istiyorum. Alison Ford da ölmek üzereymiş biliyorsun değil mi? İşte kaza geçirdi ya. Ne ölmüştü? Kalça kemiğini kırmış. Yürüyemeyebilir diyorlar. Hadi be. Tabii çünkü... Elif 75 yaşında mı ne? O o kadar ciddi miymiş ondur mu? Tabii canım yürüyemiyor ki şu an. Ben böyle bir kaza geçirdi diye düşünüyorum. İşte o yaşta bir de bir kemik kaynaması zaten. O kaynamaz hayat. Kaynamaz. Atı, kaynadıktan sonra o kaynayan kadar zaten yatı yasalak olacağı için şey kaslara da eriyecek. As. Ee, <gülüyor> Rehab falan filan. Ayvayı yedi yavu. yedi yani herif. Neyse en azından bunu çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bence zaten bu film sonunda ölü olabilir o erif. Harrison Ford'dan bahsetmişken e, bu son zamanlarda yine böyle e, artık güzel bir haber mi desek, kötü bir haber mi desek. Ne? Ha? Ne? Bu Blade Runner 2 filmi çekilecek. Ha o oldu? Yalan oldu o zaman o. Onu bilmiyorum Harrison da Ryan, Ford... Ryan Gosling oynayacaktır. E, Abi Ryan Gosling evet de biliyorum da Harrison Ford ne olacak ya? Ya üzüldüm üzüldüm şimdi. CG ile yaparlar nasıl olsa robot da o. Olsun oğlum üzüldüm lan. Ya üzülürsün tabi ama yapacak bir şey yok. Vay anasını işte çok fazla... Oğlum öyle işte hayat bot... Kalçayı doktan... kırmayacaksın oğlum. Hayat bottan bir şey. Bak Jack Nicholson'da Alzheimer's. Harbi mi? Hmm. Vay anasını. O herife de hiç Alzheimer'e yakışmaz ha. Hmm. Yazık sıra tip gezecek Ya yeah. Vay anasını. Fena hmm. ya. Öyle. Hayat... Zaten yaşlanınca bir Alzheimer'ı berbat bir de kalça kırmak. Kalçayı kırdın mı bir daha toparlayamazsın. Hani tam bunasan yine hani... Alzheimer'ın ya işte aradırı sıra da hatırlıyorsun kendini ne boku olduğunu. E, ama işte yani boku i̇şte, hatırlamıyorsun. Çok boktan bir şey. Hayır hatır, hiç hatırlamasan daha iyi. Ama işte Alzheimer'da ara sıra böyle bir kendine giriyorsun Ama hiç altına mantığına sıçıyorsun işte. O daha beter. Hayır. Yani ağır tamam. Alzheimer'da da iç bok yapmışsun yani. Hayır zaten şey hani yani Şeysin, hastasın zaten, altına işte Kimseyi tanımıyorsun, milleti ısırıp şey yapıyorsun. Ne onu bırak. Öyle abi, panik oluyorlar. Elini uzatıyorsun, ısırıyorlar falan. Neyse, durum o değil. Sen düşün, koskocaman Jack Nicholson'sın tamam mı? Bir an bir kendine geliyorsun, ben Jack Nicholson'ım ulan diyorsun, bakıyorsun altında bok var. İşte o daha kötü diyor. O daha kötü evet. Neyse. Yazık Neyse. Olmuş. Evet. Ee, tabii Star Wars'un işte ya bu oyun... bölüm zaten yeni geçiş bölümü olduğu için ben aslında böyle çok e, eski karakterleri kalıcı görmüyorum. Yani belki de bu ilk işte filmde yer verecekler onları ve bir şekilde elega edip aslında sonra yeni karakterlere devam edecekler. Yok ama bence yine. Yani e, Luke Skywalker kalır belki de. Evet. Bir iki tane eski karakter kalması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü yani şey C. Abrams'ın yaptığı bir şey bu. Evet, ama işte ee, şeyde de öyle Öyleydi. Star Trek'te de. Hani hı. Leonard Nimoy her iki filmde de evet. az da olsa göründü. Evet. Yani orada bir yine bir köprü görevi yapacak yaşlı bir insana ihtiyacı olacak orada. Vallahi <gülüyor> ben fragmanı her seyttimde böyle bir tüylerimi diken diken oluyor. Yani şey açısından diken diken alıyor. Hani kaç senelik marka anladın mı? Star Wars. Evet. Ve hani yenisi çekiliyor. E, yenisi geliyor. Hani aradaki o 3 filme hani çok da dikkate almıyoruz. Ondan sonra ama hani bu yeni bir başlangıç da olacağı için. Hani o 3leme bir önceki 3leme Harley'le falan mı geçti? Yok ya. Bence Exos oldu. Bir önceki üçleme e, hikayeyi yani tamamladı. Bitirdi. O açıdan hani belki işte önemliydi. Yani olması gerekiyordu bir şekilde. Ondan sonra... E ama bu şimdi sıfırdan yeni bir hikaye, yeni bir hikaye olacağı için de hani heyecanlıyım ben. E sonuçta yeni bir yerlere gidecek yani hani yeni ufuklar, yeni karakterler. Ondan sonra Star Wars evreninin genişlemesi, en azından film tarafında genişlemesi için. Ondan sonra yeni fırsatlar yani bunlar. Yani, ama o zaten fırsatları iyi değerlendirirlerse... Yani çok keyifli bir. George Lucas baştan beri biz bunu 9 film olarak kurguladık demiyor mu? Tabii 9 film olarak kurguladık dese bile bence bu 19 yani onun o geri kalan 3 filminin çekimi değil yani. Bu tamamen bence sıfırdan diyorsun. sıfırdan yapıyorlar. Ya yani hani Disney tamamen kendisi kendi şekillerinde şu anda her şeyi. Ya yani George Lucas'ın çok bir şey kaldığını zaten ve George Lucas'ın çok bir şeyin kalmaması da bir yandan hoşuma gidiyor yani. Yani George Lucas'ın çok bir şey kalmasından ziyade şimdi şöyle bir şey de var. Ee, hani biz genel olarak konuştuğumuz zaman şey diyoruz ya hani Lucas filmi Disney satın aldı evet. diyoruz. Kaç, 4.5 milyar dolara mı ne gitti zaten? Öyle bir şey değil. Ee, <gülüyor> ama böyle bazen böyle göz ardı ettiğimiz şeylerden bir tanesi... Herif bu dört buçuk milyar nakit olarak kalmadı ki büyük bir kısmını evet. şey Disney hissesi olarak aldı. Evet. Adam şahıs olarak en büyük Disney hissedarlarından biri. Evet. Dolayısıyla adam aslında baktığın zaman zaten. At, aslında baktığın zaman artık Disney'in sahibi gibi bir yani şekilde yani. tamam O yüzden adamın bir şey kalmadı diyemeyiz yani. Hayır adamın bir şey kalmadı derken yani adamın tek yapacağı şey böyle arkasını izleyip arkasını yatıp. Ondan sonra hisselerin artışınız demek olacak yani. Hani herifin ondan sonra kreatif anlamda çok bir şey kalmadı. Yani kreatif anlamda çünkü Disney'in zaten kreatif gücü, yaratıcı gücü zaten yeterince var yani. Bir ekibi, o ekibin idaresi falan zaten kendi kendine giden şeyler. Hani Lucas'ın burada ekstra bir sonra şey yapması gerekmiyor. Oy öyle olmaz şöyle yapın demesine gerek yok. Çünkü zaten bence Emin ellere zaten teslim etti şeyi diyorsun. Ese JJ Abrams'ın o sor şeyde Hollywood camiasında hani ee, bu tarz işlerin altından kalkabilecektek. Şu anda stüdyo zaten görüyor Disney yani. Hani Marvel'ı da alıp sonuçta Marvel'ı da aynı şekilde götürüyorlar belli başlı yere. Ya sonuçta işte Star Wars'u o şekilde götürecekler. Yani tabii buradan şey açısından bakmak lazım. Tamamen para kazanma açısından annonose ben evet, söylüyorum. Tabii. Sonuçta herifler kendi ellerindeki franchise'ları ee, acayip önem veriyorlar. Ve onun ayakta kalması yani onun hiçbir şekilde zarar görmemesi, değerinin düşmemesi için onların deli gibi çalışıyorlar. Çok şeyler yani. Hani bu işe çok odaklılar. Çok odaklı çalışıyorlar. Ve hani böyle eef, boş, boş veren kimse yok yani Disney'de. O yüzden herifler aslında hani bunu sıçması için çalışan bir kimse ortakta yok. Bunun en iyi hale gelmesi için çalışıyorlar. O yüzden hemen açıkçası çünkü ondan dalın gibi para kazanacaklar yani. Her türlü franchisinden para kazanacaklar. Her türlü satışından para kazanacaklar. Ve Disney bu konuda acayip başarılı firma. Ee, o yüzden Star en iyisini sunmaya çalışacaklarına ben eminim yani. E zaten son filmden yani son 3 filmde derken hep 1 2 üçten bahsediyoruz aslında. Son filmde her türlü daha iyi olacağı kesin. Yani bence Şimdi, de. E, bu arada e, şeyden bahsetmişken, Disney'den bahsetmişken tabi e, Tomorrowland'in de fragmanı düştü yanlış hatırlamıyorsam. Ha, izlemedim ben. E, ve Tomorrowland'in fragmanı ben de izlemedim. Hı hı. Fakat e, Brad Bird'in yönettiği live action bir Disney hı hı. filmi ve yani çok güzel olacağını tahmin ediyorum ben. Yani ben çok Disney tarafında Disney sürekli şey yapmaya çalışıyor. ya yani mesela işte kendi çizgi film tarafında biraz böyle şey yaptılar ya, bojaldılar ya. Ee yani çizgi film üretemiyorlar. Hani animasyon demiyorum. Çizgi film üretemiyorlar. Tudi yani, bıraktılar işte zaten. Tudi çizgi film hani işte en son nasıl Frozen falan hani yaptılar ki hani 3D'di o da o. 3D ama 2D tadında. Yani hani onların o eski klasik kafadaki çizgi film mantığı var ya. Hı hı. O kafada bir şeyler yapıyorlar ama o kafada yaptıkları şeyler böyle çok Sinemada tutmuyor işte. Frozen bir şekilde tuttu ama yani. Onası... Oğlum bir şekilde tuttu değil lan. Herifler milyar dolar götürdü. Ya tamam biliyorum ama işte Frozen bir şekilde tuttu bence. Yani Frozen'ı tutmayabilirdi. Çünkü aslında çok da iyi bir değil bence. Bence ee... gayet güzel film yani Frozen. Disney yani mesela sürekli şu anda live action'a şey yapmaya çalışıyor. Geçmeye çalışıyor bir şekilde. Evet. Mesela işte en son Cinderella falan çektiler. Cinderella çektiler. Yani i̇şte o klasik e, işte filmleri Into the Woods, into the woods falan, falan çektiler. O klasik filmleri çizgi filmdeki Onları böyle live-action'a geçirmeye çalışıyorlar biliyorsun. Em Baston oynuyor. Ha. Yani, işte. yani hani e, adamların her böyle bir şey var Oraya geçirelim. Ondan sonra olayı var. Da... Aslında çünkü animasyon tarafları artık sağlam. Yani Pixar'ı geri satın aldılar zaten. Hı. Pixar ne çıkarsa zaten götürüyor şeyi. Ki yeni e, şey de fena değil görünüyor. Home? Home onların değil. Home Dreamworks ha. galiba. Home Dreamworks. Adını unuttum ya. Hani insanların beynlerinin içindeki duyguların karak şey, e, karakterize edildiği bir tane film vardı ya. Bilmiyorum. Ben filmin adı neydi? Fragmanı falan çok eğlenceliydi. Film filmin adı notluk. Neyse. Yani o da çok mükemmel bir film olacak gibi görünüyor. bakalım göreceğiz. Neyse işte. <gülüyor> Neyse evet yani Star Wars sonuçta ben fragmandan oldukça memnun kaldım ee, yani aralık geldiğinde de sonra güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum Ah tamam, şunu da söyleyeyim şeyim çok fazla yüksek değil yani beklentim çok yüksek değil Abi, beklentimi tamam. oldukça ben aşağıda tutuyorum ha, ben bunu söyleyip de böyle sokakta taş yemeye razıyım da yani Star Wars'daki beklenti seviyesi ne kadar yüksek olabilir ki abi, abi Star Wars'daki beklenti seviyen inanılmaz yüksek aslında her zaman tamam mı Çünkü Star Wars'un kendi isminle beraber bir şekilde oluşmuş olan bir e, büyük bir yani bir şey var sihri var tamam mı O sihri aslında sen Star Wars'ta sana verecekleri hikayeyi Star Wars'ta sana verecekleri çekimleri veya herhangi bir şey değil e, izlemek değil sen derdi o sana oradaki o hissiyatı verebilecek bu önemli. Çünkü yani Star Wars'un da sonuçta eski filmleri seyret. Eski filmlerin ne çekim tekniği var yani aslında düzgün tamam mı? ne başka bir şey var ne kurgusu yani böyle hani gayet e, basit gayet böyle aslında iki boyutlu karakterler falan hani çok böyle derinlikli bir film değil aslında Star Wars. Hiçbir zaman olmadı yani. Ama Star Wars'un sana verdiği bir işte böyle bir sanki geniş bir evren ve böyle ha. bir macera o işte kahraman duygusu yani o klasik i̇şte o space standart. Space Opera e, Grandios Space evet, Opera yani. e, şey skalası büyük savaşlar vesaireler. işte o, o an o bir şey var. Sana oradaki o kahramanlık hmm. duygusunu veriyor. O, o müzikleriyle olsun o epikliği veriyor yani o epik hissiyatı. O epik hissiyatı bu film verirse bence Star Wars fanların başka bir şey arayacağını zannetmiyorum. Yani uh, aslında hani Phantom Menace'in en aslında uh, çok sevilen şeyinin uh, işte e, ana düşmanı şey neydi efendim adı? Darth uh, Maul. Darth Maul olması yani Darth da çünkü o hissiyatı veren bir karakter olmasına gay. yoksa Darth Maul'u 3 defa görüyorsun filmde belki anladın mı ya? Yani Onda da mal mal duruyor bir tanesinde ölüyor zaten. Yani hani dövüşüyor ölüyor. Hani... Ölmüyor sonra biliyorsun değil mi? Ya bu kesiliyor ölüyor işte aşağı düşüyor. Ha i̇şte. ondan sonrası bilmiyorum. Ondan sonra ölmüyor işte. Tamam onlar mı bitti onlar yok artık. Allah bilir ne. Clone Sildim. Wars, Clone Wars Cartoon Network'taki Clone Wars'ı da sildiler mi emin sildiler değilim. Sildiler onda. Clone Wars, Clone Wars kalmadı. Yeni dizi çektiler ya şimdi. İptal ettiler, tamam, ettiler Clone Wars'u. Ama Wars onun şeyi ayrı zaman dilimi. Neyse. Hayır ama iptal ettiler işte tamamen. Bitirdiler Clone Wars falan. Evet. Yani sonuç olarak yani bizim filme gittiğinizde mesela IMAX 3D böyle başlayacak ve işte o Star Wars'un o epikliğini hissiyatını aldığın zaman ki bu fragmanda işte o hissiyatı alıyorsun yani. Gerek müziğiyle gerek minlemlisiyle. O, o önemli yani. Başka bir şey aslında önemli bence Star Wars. Ya gerçi bunu J.J. Abrams iyi yapıyor. Yapıyor bende. Hı. Ben Star Trek'in ilk rebootumdan gayet memnun kalmıştım. Yani Mesela J.J. Abrams bana göre çok da uygun bir Star Trek e, yönetmeni değildi. Evet ama işin tekniğini bilmesi önemli zaten. Hayır işin tekniğini bilmesi değil. İşin kitleye satılmasını iyi biliyor. Tamam işte işin tekniğini değil mi o zaten. Yani işin tekniğini ama işin o. Yeni... sonuçta bunu satabilmek. İşte ee... bunu öyle güzel bir formülde oturtuyorsun ki o formüle oturtmak zaten ya. Ama işte Star Trek'in e mesela benim e, gibi düşünenler vardır illa ki özünde hani bir bilim kurkusal felsefi bir e, altyapıya sahip olması ve bunu hiçbir şekilde iki filmde de verememiş olması Onu vermedi evet, evet büyük bir hayal kırıklığıydı Ama Sonuçta... Star Wars'ta Star böyle bir dert yok Star Wars'ta o ver gazı ver gazı ver trompetleri ondan yani, sonra okay. büyük savaş ondan sonra da ışın kılıçları Yani Star Wars'daki en büyük ondan sonra verebileceği felsefi şey işte I Am Your Father yani Hani, <gülüyor> hani işte Force, Force'tan geldik Force'a gideriz <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey yani en fazla Hani verebileceği tamam işte ya haftaya işte cesedim çıkarsa bunları söylediğim <gülüyor> içindir. <gülüyor> Neyse, Star Wars'ın bir sürü geyi falan döndü biliyorsunuz. Daniel Canoyen videosu ağlamış döndü. döndü. Aa, ağlamış Ben izlemedim onu çok da merak etmedim. He. Ama Jimmy Kimmel'ın bir tane JJ Abrams e, röportajı vardı. O bayağı başarılı ve komikti. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ve bir sonraki bir filmimize sonraki geçelim. geçelim. O, o da, da Ant-Man olsun. ant olsun. Ant -Man. Ant -Man. Abi Ant-Man'e ne diyorsun? Ant-Man iyi ya. Ben ya yani ben sadece e, yani şey şikayet ne olacağı daha çok şekillendiği için artık birazcık daha şey görüyorum. Ant-Man karakterini biz daha çok Henry Pim olarak tanıyoruz. Sonrasında evet. işte e, Scott Lang geliyor. Evet. Ben Scott Lang Ant-Man'i çok bilmiyorum açıkçası. Ee, ben Ant-Man'i hiç bilmiyorum çok yani zaten şimdi şöyle bir şey var aslında e, bu yeni yani faz 3 filminin faz 3'ün ilk filmi aslında. Evet. şey saymazsak Avengers'da faz 2 bitiyor olacak faz, faz, yani faz 3'ün yani ilk, ilk filmi yaz. faz 3'ün ilk filmi olacak ve aslında şey olacak e, Marvel evreninin son orijin filmi olacak dediler Bundan sonra orijinal tamam. filmi çekmeyeceğiz. Dediler. Tamam peki. Tamam mı? Ve e, Marvel Cinematic Evreninin belki de e, en büyük, en kökten e, ayrışım nokta, çizgi roman evreniyle, en kökten ayrışım noktalarının başlandığı yer, işte Avengers 2'de işte Age of Ultron evet. e, olayı var. Fakat işte çizgi romanları okuyan biliyor ki Age of Ultron'daki Ultron denen amcamızı yaratan kişi Hank Pym. Evet. Şimdi Age of Ultron'da sanki şey e, Ironman Iron e, yaratmış gibi e, bir durum söz konusu ve Hank Pym böyle bir kenara köşeye atılmış bir e, evet. adam ki aslında orijinal e, şey Avengers'ta da tek olmayan tek karakter Ironman şu anda. Evet. Henry Pym'in aslında büyük bok yemeleri Marvel evrenini birçok defa karıştırır. Tamam, aslında Tony Stark'a verdi rolü. Karısını döven tamam mı içki içen aldın zekalı tekidir aslında hiç sevmeyiz kendisini. Michael Douglas oynuyor. Evet Michael Douglas oynuyor <gülüyor> kendisini. Ve direkt Michael Douglas hiç Ant-Man kıyafetini giymeden direkt uh, Scott Lang'e herhalde tahtını veriyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi orada e, Yellow Jacket'i görüyoruz. Ant-Man'i görüyoruz. Ondan sonra... O şey düşman adı ne? Ha? Düşman adı. O sarı kıyafet var ya ara gibi olan. Evet. O aslında şey... E, Hank Pym'in bir başka kostümü. He. Hank Pym'in böyle bir sürü karakteri var. E, yani Yellow Jacket, işte Giant. Ondan sonra işte Ant-Man falan filan. Böyle birkaç tane farklı e, süper kahraman ismi var. Peki. Canı sıkıldıkça değiştiriyor. E, karısını dövünce Yellow Neymiş. Jacket oluyor. işte Neymiş. falan filan. Neyse, Ant Man'in e, bir yeni bir karakter tanıtımı ol, oluyor olması, yani aslında Avengers, Avengers tamamlanırken son dakika ya. böyle orijinal Avengers'i de hani unutmayalım gibi bir durum söz konusu orada. Neyse, birazcık da fazla mı e, Paul Rudd'un komedi e, tarafına yönelmiş mi acaba? Ya ben sadece şey ben bu son Ant Man fragmanı sonra Hı -hı. ben de şöyle bir hissiyat oluştu. Biz bu işi Iron Man'le başladık. daha sonra ve hani Iron Man ilk film işte tuttu falan. Sonra işte gerisi geldi falan. Hı hı. Şimdi size yeni bir Iron Man veriyoruz. O da Ant-Man. Ben bu fragmandan bunu gördüm. Yani çünkü böyle bazı noktalar o kadar uyuşuyor ki. Ondan sonra işte Iron Man ilk filmiyle. Yani Iron Man'in ilk filminde de işte böyle yavşak bir düşman vardır. Anladın mı? Ondan sonra şey corporate bir düşman vardır yani. Ondan sonra işte Iron Man de hani kendisi de böyle abuksuk bir yoktan var eder kendini falan. Aslında ve hani bir şekilde bir onda bir, tütürü, bir sonra işte suit'i yapmak yardımcı bir herif vardır falan filan yani. Hani ve espri anlayışı olsun, işte gidişatı olsun, işi olsun. Bana böyle sanki adamlar hani Iron Man'in yerine ne koyacağız lan? Ant-Man'i koyalım mı? E, şey yaptı aldın mı? Anladın mı? Yani çünkü aynı tarzda ve aynı hani espri ve şeyi bir arada taşıyacak bir karaktere ihtiyaçları var. Aslında ve onu büyük ihtimalle Ant-Man olarak seçip ant üzerinden gitmeye karar vermişler gibi bir hissiyat var bende. Bilmiyorum yani ben çizgi romanlarda mesela Henry ağır yani hem, Henry Pim aslında şöyle bir karakter gibi geliyor bana. Yani hep böyle hissetmişimdir. Hani böyle bir arkadaş grubum vardır. Tamam mı? Ya şöyle diyeyim. Şimdi atıyorum. E, böyle çok sofistike bir grup var değil mi? Hmm. Sofistike bir grubun arasında da bir sıralama yapmak zorunda kaldığı zaman en altta kalan insan evet. vardır ya. Evet. O'dur yani. O. Evet, evet. Tamam mı? Aslında Marvel evreninde çok fazla dahi var tamam mı? işte evet. e, Reed Richards var, işte Iron Man, Tony Stark var. Ondan sonra Bruce Banner var falan evet, filan. Evet. Bunların arasında böyle Marvel'ın en zeki adamı kim diye çocuklar böyle kavga etse kimse Henry Pim'i saymaz. Ha, çünkü onu bilinmiyor. Kenarda göre yani. Hayır biliniyor Kimsenin da kimse sallamıyor. Evet kimse sallamıyor. Şimdi böyle bir karakteri aslında niye hani ilk başta Avengers ailesine katmadıysan niye şimdi katarsın? ki katmıyorlar. Belki ne çıkartacağız? Ama hayır, şey. ki. O hayır hayır. Şunu diyorum. Şunu demek geldim. Ant-Man karakterini yani şey, e, kostümü kimin giydiğinden bağımsız ha. bir şekilde bir süper kahraman olarak katmaya kalksan, yani ne yani tam hiçbir yere tam olarak oturan ya. bir karakter değil, tamam mı? İki. hadi karakterin yani kostümün altındaki kişileri diye düşünsen mesela Hank Pym hiçbir zaman çok sevilmeyen e, sevilmemiş bir karakterdi benim gözümde tamam mı? Hani evren tarafında da öyle çok kabul görmüş bir karakter değildi hiçbir zaman. Onun yanında Scott Lane koyduğun zaman Scott da böyle çok böyle şey kalıyor o da hiçbir zaman böyle büyük evet. bir isim olmuş bir insan değil. Tamam mı? Böyle kıyıda, köşede kent çapında takılan biriyken böyle, Red Richard, ben gidiyorum dediğinde işte Fantastic Four'un başına geçmiş bir adam. Hı -hı. Yani böyle bir hem bir marka değeri yok ka kahraman olarak benim yoktu Yok Ve şey, onun altındaki insan faktörü olarak da çok ilgi Hı -hı. çekici değil. Yani zaten bence ıı, bu şey, Future Four vesaire gibi title'lardaki Scotland karakteri de böyle birazcık daha kült bir Hı -hı. Iı, takipçiye sahip Neyse. Yani ama abi işte yani niye? mesela Iron de öyleydik ki yani. Iron Man'de ne kadar biliyordun ki? Iron Man'de, Iron Man'de, Iron Man'de, de Man'de kendi kendi bir karakterdi yani aslında. Hiçbir zaman filmlerde bu kadar büyüdü yani. Sen Iron Man çizgi filmlerle ne kadar, veya, şey ne kadar çizgi filmlerle ne kadar, çizgi ne kadar büyüdüğünü düşünüyorsun ki? Yani, yani Iron Man'in e yine, kendi kitlesi vardı, şey vardı kendi ama. Şey vardı. Yani zamanında 90'larda çizgi filmi bile yapıldı bu herifin evet, tamam mı? hani adamı bir anda ben, alıp. Ben çizgi filmi izlemedik yani. İzlemedik tamam biliyorum ama Iron Man'in en sonra bir şekilde bir anda alıp sonra işin e, bütün evrenin ortasına otuttular herifi. Ve bunu çok güzel bir şekilde yaptılar yani. Bütün filmleri düşün. de ilk başta her zaman Iron Man gelir aklına. Yani o şekilde yaptılar. E belki şimdi Ant-Man'de ondan sonra bu şekilde konulandıracak. Çünkü adamların bir şekilde e, yeni bir, hakikaten Iron Man'e ihtiyaçları i̇şte var. İşte o Iron Man olabilecek bir kapasite sahip Hayır kapasite sorusu... sahip değil zaten. Ben sana söyleyeyim. Çünkü fragmandan ikinci hissettiğim şey de Hı. ondan sonra Bunlar bu bunu evet Iron Man'in yerine belki konumlandırmaya çalışıyorlar. Ama bu film bir Iron Man'in ilk filmi olacak kapasitede bir film değil. Anlıyor musun? Yani ben mesela Iron Man'in ilk filminden daha iyi bir film beklemiyorum bu filmden. Çünkü ee, yani çünkü motivasyonu az filmin. Anladın mı? Yani böyle bir çok çok standart, çok ee, klişe. Yani hani çünkü Marvel'ın kendi yaptığı şu ana kadar getirdiği ve yaptığı filmleri düşündüğün zaman ya bu hakikaten çok origin story'i aldım. Yani işte aldım seni. Hapisten çıkardım. Ondan sonra Ant-Man yaptım. Takıl falan yani. Ve işte kötü adam da. <gülüyor> bu da kızım. Bu da işte vermediğim, sırlarımı vermediğim ortağım falan aldım. Yani hani böyle çok basit kalıyor. Biraz sanki geç kalınmış gibi hissiyatı. Evet sanki phase 1 filmi ama evet, phase yani. 3 anca yetişmiş evet, falan hani gibi bir durum söz konusu. Biraz var. niye yani araya böyle sıkıştırmışlar veya işte... Ulan ant çekmeyi unuttuk falan. <gülüyor> yani hani, öyle, öyle bir hissiyatı o filmin. O yüzden hani ben böyle çok, çok da heyecanlanamıyorum. Yani, tamam işte çok böyle yani komik sahneler olacak. Yani sana. çok espri, işte, espri şeyi güzel Espri tamam şeyi tadı güzel. Yani evet. Mesela işte o po posteri gördün değil mi ant posterini? Yok açırdım onu. posterini görmedin Göremedim. mi? Göremedim. Oğlum beyaz bir poster yani tamam ona. şey mi? Şu kadar ant var, <gülüyor> ant yazıyor altta. E <gülüyor> tamam işte o o espri üstüne gelecekleri beni zaten. Filmler ona gidiyorlar. Hı hı. Ee, ve hani yani şeyler falan, geçişler falan çok böyle benim ondan sonra gözüme battı. Güzel gözüküyor. Yani işte Ant-Man'in küçülmesi, büyümesi. Ondan sonra işte herifleri küçükken dövmesi, kurşun üstüne atıyor, ne yapıyor falan. Hatta yani tamam onlar keyifli gözüküyor. E işte düşmanla da yani kapışmaları var. işte. bir küçülecekler, bir büyüyecekler. Abi bu arada şey falan çok onu da söylemek istiyorum. Böyle yani bazen çok böyle komiye gidiyor. Hani böyle çizgi roman ve film yani yaratıcı medyum yani alanların böyle işine geldiği zaman bilinmeyen bilimsel olarak kullanmaları durumu var ya. Aha. İşte o. Ya yani Antman küçülence niye süper güce sahip oluyor? İşte ha, değil bu. Mi? Hayır hayır. O onun mantığı şey tamam mı? İşte e, e, onun bir formülü var. E, boyunun karesi, e, boyu yani güç ve boy orantısı diye bir şey var tamam mı? Peki. İşte onun bir e, matematiksel bir şey var tamam. oranı var hani hakikaten küçük hayvanların kendi ağırlıklarından ne kadar çok evet, büyük evet, tamam. şeyler kaldırabildiklerini hesaplayan bir şey Peki. ama aslında bunun tersi hiçbir zaman işlemiyor tamam mı herif deve dönüştüğü zaman yine dev gibi güce ha, sahip oluyor tamam. hiçbir zaman kemikleri aynen. kırılmıyor falan filan Neyse. Hoş bunda bakalım dönüştüğünü görecek miyiz? Fragmanları bir şey çok göremedik. Yani, yani daha çok büyüyüp normal boyuta gelip sonra küçüldüğünü gördük. Yellow ceket aslında e, hem büyülüyor hem küçülüyor. Tamam. E, normalde. Ama. Ya bu arada yellow ceketinde araya benzerimiz çok şey değil mi? Ya orada bir gariplik var. Çünkü ant yanında bir de vast diye tamam mı? Janet diye bir kız vardır. Tamam mı? Karısı. Ya, Onu da döver zaten. Ya, tamam mı? Biliyorum. Ağzını burnunu kırar o kız Her <gülüyor> Şimdi Wasp yok mu? Var mı? Wasp var işte kızı herhalde. Wasp'ı ıı, da kostümüyle yarı ceketi kostümünü birleştirip böyle bir şey mi yaptılar? Ne yani. bileyim Yani ben mesela o, ya o düşman da mesela çok böyle abi hayır yani şu şu geldiğimiz aşamada Hı -hı. bunlar çok şey kalıyor. Hakikaten phase one kalıyor yani. Ee, yani böyle diyorsun yani Ant-Man ve Wasp şey yani Ant-Man ve Arı. Yani bir karınca adam biri Arı yani. Belli ki böyle yapılmış. Hani böyle çok çizgi roman mı kalıyor değil mi? Çok böyle iki boyutlu kalıyor hakikaten belki de bilmiyorum. Yani öyle bir hani insanın ağzında böyle süper bir tat bırakmıyor yani. Ah, tamam peki. Yani işte. Çok e krislişmesi o böceklerle falan şey karıncalarla konuşuyor falan. Olayı zaten. Hay tabi olay ol Biliyorum da sonra şey kalıyor işte. Sığ kalıyor anladın mı? Yani çünkü abuk su kendine gelmiş biz artık Marvel Cinematic Universe'da. Sonra hala karınca ile konuşuyor diyorsun. Yani anladın mı? Belki de bir kere origin story yapmamaları lazım. evet. Çünkü bir kere uzaya çıkıp da işte galaksilerin. Evet abi ya nelere gittik yani. Gittik geldik. Tekrar böyle karıncaya dönmek. Guardians of the Galaxy falan gördük. Yani bir şekilde Thanos'u gördük artık. Yani büyük büyük ligde oynuyoruz <gülüyor> yani öyle bir şey değiliz Az bu, bu, bu hala entman oluyor yani. Duyuyorum kıyafeti giyiyorum eşya çalıyorum. <gülüyor> şey, onun Ben oturtamıyorum kafamı yani. Sin sinematik evrenin içinde oturtamadım herifi bir türlü. Bakalım yani, bir yere bir yere bağlayacaklar yani. illaki Geri zekalı değiller sonuçta. O kadar yetenekli, yani, o ya. bir e, sinematik evren. Abi var acaba mi? hani one shot yapıp unutacak mıyız da yani? Onu da merak ediyorum. Yok ya. Evet ben yapacaktık. İlk başta iyi fikirdi. Sonrasında... Gelsin 2020'ye kadar açıkladıkları devam filmlerinde Ant-Man 2 yani. falan i̇şte yok. Yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> mı olacak yani? Böyle yapacaklar tutarsa filmi. Yani hani hani bir kere yapmaya başladık artık. Bu kadar para harcadık. Bari bitirelim de işte ant da olsun falan Yani yiyecekler? Yani bilmiyorum. Ben e, hani Paul Rudd'ın e, Marvel Cinematic Universe'e giriş yapmış olmasından dolayı çok mutluyum. Çok severim kendisini. Yani o ayrı bir <gülüyor> mevzu. E, hani Bilmiyorum. Şimdi fazla mı komedi ağırlıklı yeni kesler gelecek? Çünkü Spider-Man şey geldi ya şimdi. Ha. Şimdi şey düşün. Büyük Marvel filmlerini düşün. Tamam artık hep böyle karakterli çok fazla film olmayacak. Evet, evet. Yani var arada sırada işte Black Panther var. Captain America Thor vesaire evet. olacak ama hani artık bizim Marvel film dediğimiz zaman aklınıza gelecek olan şeyler böyle büyük hikaye evet. filmleri olacak. Evet. Ve bu konjüktürde <gülüyor> takılıyor orada. Yani şey yani. spider evine döndü. Evet. Kaç kaç filmlik bir anlaşma olduğu henüz belli değil. Belli. Ama Spider-Man'in hakikaten ee, şey bildiğimiz ve sevdiğimiz ee, her zaman böyle saçma salak espriler yapan bir ee, ergen Spider-Man olacağı söyleniyor. Evet, evet. Dolayısıyla hani bir yandan sarkastik bir e, şeyimiz var, Tony Starkımız var. Evet. Bir yandan da e, Paul Ruddımız var. Ya yani o da böyle bir awkward komikci. Evet. Tamam evet. Şey, Scotland'de. De Spiderman'ımız var. Bilmiyorum. Yani böyle komediye doğru gidiyor gibiyiz. Yok, ben zannetmiyorum. Yani Ultron'dan sonra pek komediye gidecek gibi durmuyor. Of ya, Age of Ultron. Ultron'da Geçen bayramaya gittiğimde. Sinemaya gittim ha, büyük de büyük ekranda izledim. Oh. Başlamışlar önce Spaj IMAX biletini satmaya. Alalım mı lan? Ben yokum ki onu söylüyorum. Oooo sen orada izlersin. Ben gitmeye çalışacağım. Gidebilirsem. Orada izlersin. Evet bir bilet 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olacak bilmiyorum. Oo, Ben o zaman sana live tweet yaparım burada. <gülüyor> sinemada. Oo, bu oldu oooo bu oldu. Feliskop <gülüyor> <gülüyor> açarsın. Hah, teleskopte bakıyor. Ya içeceğim. Çok topluyor bu saatte. Bu saatte çok mu toplanır lan? Evet, yani Antman. Bilmiyorum. Ya yani Antman çok böyle çok bence. Böyle soru işaretli. Evet, tapanla. böyle ince nuansları oynayan bir film olacak. Bence çok da büyük bir asılat yapmayacak diğer filmleri tiyazları. Ama yine de kötü bir iş çıkaracağını zannetmiyorum. Yani çıkmaz ama işte. Bakalım, göreceğiz, izleyip göreceğiz. Ee, o burada, uçtuk. Valla, Şimdi... Evet. evet. Bir sonraki evet. fragmanımız. Evet, bence yeterince konuştuk, o yüzden bu son fragmanımız tamam, olsun. Tamam, bu son fragmanımız o zaman. Ama Terminatör'den bahsedelim şöyle bir. İşte, Terminatör'den ben bahsedelim. Batman abi. Batman'i Batman konuşmadan kapatamayız. Ha, iyi. Bir Terminatör'den hızlı bir bahsedelim çünkü Terminatör'e söylemek istediğim birkaç tane... Tamam şey Termitör, Termitör, e, filmi. Terminator Genesis. Genesis. Artık bu konu çıkartalım filme abi. Tamam mı? Adam gönderdim, anımı siktir. Tamam mı? <gülüyor> ondan sonra şey, abi herifler. Bir tane, bir tane daha gönderdik. Bir şey muhabbeti vardır ya. Ha. Hani böyle ondan sonra şey e, uzay. Zaman onunla tek bir çizgidir ha. de onu böyle bende dersin onu kar edilik oluyorsun içine ha Heh, bu film de o işte böyle ya bütün terminator filmlerin çizgisini almışlar böyle ha. yapmışlar kıvırmışlar böyle bir de sarmışlar dolmuşlar birbirine onunla ortaya ceniziz çıkmış yani her bok var ama hepsi birbirine girmiş durumda. Evet. yani şimdiye kadar bütün film neptikleri bütün film sahneleri bakma hepsi birlikte kar mı karışık ya şu abi Bak. Artık geriye gönderecek kimse kalmadı. Abi. Geri ileri yani her babamı şey gönderirdim. Evet. <gülüyor> babamı gönderdim. çocukluk arkadaşımı gönderdim. Tamam Böyle şey de yoksa yok sayıyor film tabii. He? Salvation yok da yoksa yapayım. Aslında sayıyor mu? Sayıyor çünkü yani Saymıyor. Hani ben de sayıyor gibi gözüküyor. Yo. Normalle giriş sıfır yani. yani ya ama, gerçekten... ama orada mesela John Connor'ı da gördük ya. Helphany farklı bir şey için savaşıyordu falan. Bu bildiğin Terminator 2'nin devamı gibi abi. Terminator 3'ten sanki yokmuş gibi davranıyor. 3'ü zaten kim sayıyor ki? Misal tamam işte. 5'inde 3'ü saymıyor gibi bir şey anlatıyor. Evet, 5'in saymadı. Yani ama bu işte ikisini de saymıyor. Diyor ki Terminator 2'den sonrası diyor. Bu. Yani neyse evet yani hava anlamında öyle. Yani, atmosferi, çekimleri. Yani. He. Yani düşman, ikideki düşman yine hani benzeri var falan. Ama burada... Oha! Evet. Eee... Evet. Shit <gülüyor> şey, şey Neyse. Şey ama olay. Oğlum John Connor geliyor işte. Abi benim işte bu fragm... Bak onu söyleyecektim. Şimdilik onu söylemeden önce şöyle diyelim. Burada spoiler var tamam mı? İşte bak bu fragmanda spoiler var. Hayır bu, bu... bu noktadan sonra spoiler falan değil yani. Ben filmde... duralım. <gülüyor> Şimdi bunlar gitsin bir. Bunlar gitsin. Abi çöp mü boşaltıyor? Burada bir şey... E, Mad Max havasıyla. <gülüyor> çöp mü boşaltıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor anlamadım ki. Duruyorum bir dakika. Dur. Evet. İyi mi? Gittiler gibi. Çöpçü gitti. Yuh. Oh. Abi ne trafik var bizim burada da ya. Ne diyorduk e, lan? E, Ant-Man diyorduk. Ondan sonra dedik tamam, ki... Bir, ha Genesis. Genesis, Genesis diyor. Abi evet. ben diyordum ki bak, şimdi bu fragmanda spoiler var işte. Hayır, bu sp bu, bu fragmanda spoiler falan yok. Var yine... abi alası var hmm, spoilerın. Bu, bu fragmansa tamam mı? Filmde spoiler edilecek hiçbir bok yok demek abi. Tamam onu biliyorum anladım da işte fragmanda zaten verilen önemli şeyi. Yani sen fragman yapıyorsun, tamam mı? Yani arkadaşlar bakın, mesela bu fragmanı izlemeyin. Yani e eğer Terminator'u e işte Filistama'da girip seyredeceksen, heyecanlanıyorsan, ondan sonra ve hani hakikaten daha fazla heyecan yaşamak istiyorsan filmi seyrederken, bu yayına yayınlanan fragmanı izlemeyin abi. İzlemeyin çünkü hayvan gibi spoiler var ya. Ya ben böyle bir şey anlamadım. Bu heriflerin kafası hakikaten çalışmıyor bak. Pazarlamanın ondan sonra ağasını bilmiyorlar yani. Buna en önemli yani Esinli bak bence... Ya, <gülüyor> Bence <gülüyor> aslında bilmiyorlar. <gülüyor> bence filmin en en kritik ve en önemli olan sonra sürprizini fragmanda zart diye vermişler ya. Ya bilim ya yani şimdi eğer filmde... Çünkü film zaten kötü olacak ya o yüzden diyorum. Yani hani, şimdi filmde, tamam mı? John Connor'ın geçmişe dönüp Spoiler anne. Var. Evet annesini dövmesinden daha büyük bir olay varsa eğer bu nasıl bir film? <gülüyor> abi ya tamam işte ama mesela bak diyelim ki şimdi sen bunu fragmanda seyretmeni tamam mı? Hmm. görmedin John Connor'ı ondan sonra. sinemaya gittin seyrediyorsun John Connor geliyor o geldi nasıl geldi falan diyorsun böyle ilk başta sonra her robot çıkıyor tamam mı? ha şiktir demez misin yani? Ondan ama be. sinema diyeceksin ona ha oğlum herifi robot yapmışlar diyeceksin yani yani, işte yani sinema onu diyemiyorsun çünkü <gülüyor> Frank da vermiş bedelini. Yani böyle bir şey var mı? Frank Man da çekiyorsun. O hassiktir nereye gitti? Fragmanda Man da ver, Frank Man da hiç çektiğim hassiktir benim hiç önemli değil ki ve onu sinemada da Mesela tamam, film işte çok böyle. kötü tamam mı? İzliyorsun böyle. Allah kahresin ne kötü film yapmışlar falan filan izliyorsun böyle tamam mı? Bir, <gülüyor> bir an John Connor'e geliyor. robot çıkıyor. Oo hassiktim ne olacak acaba? Hadi izlensin filmi. Hani en film hala çok kötü olsa bile dersin ki ama John Connor olayı da çok iyiydi. Hani mesela bunu diyebilirsiniz ne? Bütün bunların abi. hepsini senden almışlar... bana koymuşlar... ...sonra yani bu... ...çünkü bak bu... ...şey miyediniz... ...düşünsene ben ...Iron Man 3'te... ...verdiler gazı... ...verdiler gazı... ...mandarinde... ...bir gittik sinemada... götür <gülüyor> <gülüyor> ...göt gibi kaldık böyle... ...böyle... <gülüyor> ...aynıp yani tiyatrocu çıktı... ...yani mesela o... ...ama... ...bir yandan da... ...hani... ...böyle bir... ...şey oldum yani... ...aa ne komik oldu falan... Hani böyle film mesela Iron Man 3 aklına o geliyor genelde ya. Iron Mandarin'i ettiler diyor. Düşünüyorsun hani. Ama mesela herif onun verse ne anlamı kalacaktı bütün filmin? İşte. Hiçbir anlamı kalmayacak. E şimdi bu da aynı bok bence. Bilmiyorum şimdi işte diyorum ya Can Kanır'ın geçmişe dönmesi ve robot olmasından daha büyük bir şey varsa o filmde. Ama yu artık o yani, da ya. Yani ne o, nasıl film lan o yani? Ya tabi o hani diyorsun ki yani bunu böyle önden nasıl bize et olarak attılar. Aslında daha büyük bir twist var. Yani bence böyle şey her şey rüyaymış falan Hayır, bir şey yok çıkıyor. Artık ya. <gülüyor> Zaten hani hep böyle geyiktir ya işte termotor yeni film geliyor. Aa bir uyanacaklar aslında yokmuş. Hani termette derzane geyik oldu ya. Aslında bu aslında ilk rüyaymış Valla Maalesef bilmiyorum ama ben ama açıkçası. Atla CHP artık hakikaten böyle sıçtık güzelce de bir sıvıyalım filmi gibi ya, görünüyor. Bildiğin şey yapmışlar canım. Sonra dal geçmişler ya. Yani. Haydi. Geri gönderecek kimse kalmadız. Ee, şeye gönderiyoruz. Can ee, Kandır gönderiyoruz. Bu bir iki bir de böyle şey sanki bir iki üç dörtteki zaman e, kavramı hiç yokmuş gibi. Hiç zaman yok. yolculuğu kavramı hiç baştan yaratıp. Çıkmış. Evet. Bu kadar şey oldu ya. O yüzden geçmiş değişti. Muhabbeti işte var ama ya o geçmiş zaten tam geçmiş değişti de geçmiş değişiyorsa gelecekte de zaten kalmadan niye ya. gelecek değişir? <gülüyor> Abi geleceğin içine sıçtılar zaten. Yani gelecek diye bir şey kalmadı. Ya zaten ben bu şeyi anlayamıyorum. Hiçbir zaman biz bu geleceğin tam olarak nereye vardığını göremedik ya. Hayır yani teorik olarak biliyoruz. İnsanlar kazanıyor. O yüzden can kanları yok etmeye çalışıyorlar. Tamam ama onu göremedik hiçbir, hiçbir zaman, zaman yani. Evet. Keşke Salvation'ın devamı gelsin. Sürekli, geri, sürekli, sürekli böyle bir adım öne böyle. bir adım geriye. Bir adım öne bir adım geriye gitti bu filmler. Evet. Hiçbir zaman hikayeyi ilerletemediler yani. Hep aynı yerde şey limbo gibi aynı yerde takılıp duruyorlar. Aynen şey gibi, Groundhog Day gibi. Evet abi yani ve işte hani bunda ne oldu? Bunda işte bütün bir, birdeki adamları, ikideki adamı, üçüncü deki şey birdeki adamı, ikideki adamı hep beraber bir yere getirmişler. Sonra orcu yapıyorlar. Yani <gülüyor> hani arada zaten şey Arnold da kaynıyor, işte o da böyle IMBek falan filan saçma saklı laflar söylüyor. Bir de onun işteyse savaşı var, dövüşmesi var, kendi dövüşmesi var. Abi zaten şey mantığı yani şey de çok komik yani. Ee, hani açıklaması var aslında teknik olarak, ama inanmak istediğim bir açıklama değil. Değil tabii de yani. Yani orda Arnold'un yaşlı hali niye var? Yani işte, açıklaması güya, işte köpek ha. köpek gibi beslemişler. <gülüyor> Yok. Yani Tutmuşlar. meğer işte şey ha e, o ilk gelen şey e, T-800'ün evet. işte aslında işte e, Sarah Connor'ı öldürüp de öldürmediği ama işte onu kurtardı evet, vesaire evet. muhabbeti ve dış tarafı organik olduğu için yaşlanıyormuş evet, kendisi evet. siktir lan oradan ondan sonra gençliğiyle böyle mi, bir abi. yüz yüze gidiyor I'll, I'll waiting for you diyor ne, de, <gülüyor> ne diyeyim yani ne diyeyim diyebileceğim bir şey yok yani hani sabre işin fena değildi sabre işin biraz daha böyle farklı bir moddaydı anlasam ve bu cennet bildiğin Hardcore Terminator Yani böyle Terminator film işte Bütün klasik replikleri bütün klasik noktaları Kullanan Terminator film olacak Ama dedim ki o spoiler'ı Vermeselerdi ben çok daha büyük bir zevk olacaktım Filmden o spoiler'ı fragmanda Verdiler bok yesinler yani Ha çünkü yani onun üstünde bir spoiler daha olsa Da olsa Hani ellerinde, ellerinin altına gezdikleri başka bir şey daha olsa Diyelim Abi üst üste iki tane hayvani spoil, Şey e, sürpriz yemek Daha keyifli değil mi ya hayır bir de bunu fragmanla açık etmene gerek yok. Ya tut bunu gerek yok. Ya mesela şimdi sen bunu John Connor işte böyle oldu diye fragmanla verince insanlar daha mı filme gidecekler? Yo bence yani. aynı. Yani, bence sanki bunu nasıl filme gidecekler? Terminator yani. filmi diye gidecek olanlar gidecekti herhalde. her. Evet herhalde gidecekti ve o, o onu da söylemesi, yani onu, evet, yani. onu açıklamakla hani yaratabildiğin yaratcan hype'a değmez yani. E, aynen. Neyse belki hakikaten gerçekten Abi Şimdi sen onu, derinde daha fazla şey var. Sen onu bırak da son fragmana gel. Ha okay. Batman, Batman v ve Superman. Superman. Ya şimdi yorumlarda bizim eee Geekstra e, Facebook, şey, Facebook sayfasındaki ve e, grubundaki yorumlara bakıldığı zaman aslında bir arkadaş adını hatırlamıyorum hakikaten öyle fragmanı birebir açıklamış yani. Şey ne demiş. demiş ha? Ne demiş? Yani Superman'i Red Sun yapacaklar. Ha. İşte Batman'i de Batman, Dark Knight Returns yapacaklar. Evet. Gibi durum söz konusu. Fragman yani birebir bunu anlatıyor evet. hakikaten. Evet. Tamam mı? Daha dur. Bismillah. Yeni geldi Superman. Yeni evet. Bir filmde gördük. Tamam mı? Zodun Zoduk ağzına sıçtı. Evet. Ondan sonra... tam biz az çok biliyorduk. Hani Superman diye bir şey yeni olduğunu artık bütün dünya biliyor. İşte Superman'den kaynaklı e, şey, uzaylıların da evet. e, saldırdığını evet. biliyor. Bu adam iyi mi kötü mü tartışması zaten var. Evet. İşte bunun e, yanında da işte Batman'de Metropolis'teki binamı yıktın olan modunda e, bir <gülüyor> durumu var. Yani şimdi ama durup dururken böyle bir e, ne bileyim an, yani aradan kaç yıl geçiyor yine şey şey Dark ile Dark Knight Returns gibi 8 sene falan mı geçiyor arada? Hangi arada derede işte Süpermen'i... böyle bir e, tanrı tanrısallaştıracak mi? bir kutu, bir insanlar grubu öte yandan da ne bileyim işte e, ondan nefret eden bir kutuplaşma e, oluştu ve hani Superman'i görüldüğü diz çöken askeri kıyafetli insanların oluşacağı kadar zaman geçti mi hakikaten? Yani demek ki e, şey olarak düşünüyorum. Metropolis'in yerle bir olmasından sonra hani ondan sonra Geliyorum. Neyse nerede kaldık? E, i̇şte Superman. <gülüyor> Superman. Ya bilmiyorum yani e, Man of Steel'dan sonra ne kadar zaman geçti? Ha. Abi şimdi şöyle yani zaman geçmesi derken Zaten hani Man of sonunda da işte bu herife güvenmiyorlar havasıyla bitiyor ya film. Hı hı. Ee, yani işte beni izlemeyin uydular falan filan muhabbetleri bilmem ne var biliyorsun. Ee, yani Superman'ın tabi o sırada hala aslında kafası karışık zaten. hani Yani gerçekten hani ben e, Tanrı havasında takılıp bütün insanlara yardım etmeliyim. Ona yön, yön mı vermeliyim yoksa kendi köşeme çekip ornamı takılmadığım arada çıkıp onamına yapmaya yardım etmediğim, yani öyle bir zaten bir kafa karışıklığı bitiyor zaten film. Hani işte dodo öldürüyor falan. Yani adam zaten kafası karışık bitiriyor filmi. Ondan sonrasında e, demek ki seçtiği yol anlamında düşündüğümüzde veya insanların onu koyduğu yer olarak düşünüyorum. Yani sonuçta burada bence olay yine insanlardan çıkacak. Yani millet bunu işte Tanrı havasına koyup bazıları işte buna belki hakikaten tapacaklar. Bu istemese de, yani Superman istemese de belli bir yere konumlandırılacak gibi bir anonsa hava var filmde. Ama tabii bir yandan da e, zaten mesela filmin e, şey, fragmanın başında işte böyle bir sürü konuşmalar dinliyoruz ya, Hı -hı. bir sürü repeter. İşte haberden anonsa konuşmalar dinliyor. Arada benim on sonra şeyin Lex Luthor'a ait olduğunu düşündüğüm ona sonra bir şey var replik var. Ee, işte millet'i şey gaza getirecek olan bir replikler var. İşte arada bir on sorum işte buna Terror, Mirror yani hani böyle farklı farklı bir sürü replik duyuyoruz orada. Ee, o replikleri dinlersen daha dikkatli zaten hani şey yapıyorsun. Ama böyle bir galyana getirilme durumu var Süpermen'e karşı ve hatta zaten o replikler ve işte o false cut şeyini gördükten sonra fragmanda e, Batman'i gösteriyor. Bruce Wayne'i gösteriyor gösteriyor. Ve oradaki aslında göçlük de replik de çok önemli. He yani işte göçensin orada. Oradaki replik de çok önemli. Yani orada diyor ki hani e, haksızda hak yani, haksızlığa karşı ondan sonra hissettiğin şey, ondan sonra e, kızgınlık. kızgınlık. Yani iyi adamı bile hani ondan sonra şey kuruyor yapar yani kovalaştırır ka hani kötülüğe yönlendirir diyor. Yani aslında burada e, filmin hani temel şeyi belli yani, Superman'i bir şekilde e, kötülleyen ve Superman'i ondan sonra e, yere indirmek isteyen, yok etmek isteyen bir güç var. O birtümada Lex Luthor ve e, bunu yapmak için de aslında Batman'i Galiana getirip, yani hani bunu durdurabilecek biri lazım. Kim durduracak bunu? Superman'i yok etmeniz bir ardına geliyor ve Batman'i bir şekilde Galiana getirip, Mansur Superman'e karşı konumlandıran bir hikaye var ya aslında şurada şunun bir düşünmek lazım şimdi bir filmde her ne kadar çok e, yönetmenler ve işte e, yapımcılar bunu istese de tamam mı e, iki tane ana karakter hiçbir zaman olamıyor ya. tamam mı yani ya bu bir bütün bir ya yani bir gruptur, bir kitle de bir topluluktur. O o e, grup ana karakter konumundadır. Avengers'daki gibi. Yani sen hani şey, eee Kaptan Amerika'yı işte e, ayrımeni falan orada ayırmıyorsun evet, aslında. Evet, bir grup olarak Evet. Diyor. Şimdi burada aslında iki tane çelişen ana karakter var. Evet. Ve ta, yani filmin başlığı o zaten. Evet, Batman vs evet. Superman. Evet. Artistik yapalım diye de S'yi çıkarmışlar. Batman vs Superman ha, evet, olmuş, evet. tamam mı? Ee, ve bu senin dediğin gibi aslında bir e, karşı aslında iki iki, iki tarafın yani, yanlış anlaşılma Aynen. Dolayısıyla Üzerinde. karşı karşıya gelmiş. yani bu Aynen. çok sıradan bir kaynaşma şey motifi değil şey şey yani. aslında Frozen'ın Batman ve Superman evet, yani iki süper kahraman <gülüyor> team up'ları böyle değil midir aslında? Yani işte yani önce birbirini döverler şartlar, ondan birbiri... sonra dost olurlar. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada yani mesela şeyde <gülüyor> Dark Knight Returns kısmında ha. tam tersi bir şey söz, söz konusu. Şu anda senin söylediğin tam tersi şey söz konusu. Ee, aslında Hı. Batman Uzun süredir ortalıklarda Hı. yoktur. Ondan sonra geri gelir. Ondan sonra işte e, şey yapar. Dünyayı karıştırmaya başlar yine. Hı. Aslında bir anarşik sembol haline gelir Hı. Batman orada. Ve Superman orada işte hükümetin işte. köpeği olmuştur. Ha. İşte Batman'i durdurmaya gelir. Aha. Tamam mı? Evet. Şimdi burada tam, tersi, tam tersi bir durum mu söz konusu olacak diyorsun? Bence öyle olacak. Yani burada zaten sonuçta Lex Luthor'un olacağını biliyorsun. Evet. Tamam. Ha, Lex Luthor'un zaten Batman'le olan konuşmasındaki replikler falan zaten aylar önce sızmıştı. Ee, orada işte e, hani Bruce Wayne ile karşı karşıya gelip Superman Hı. hakkında konuştukları bir e, şey var. E, tamam. Kısım var. Ee, orada Batman işte e, Batman'in nasıl bir Batman olduğu aslında çok önemli. Orada çünkü genç bir Batman yok aslında. Didi, tamam bu i̇şte bayağı. Yani görmüş geçirmiş evet, bir Batman söz konusu aynen. orada. Yani e, bizim şu ana kadarki yani çizgi romanındaki algımızla konuşacak olursak yani Batman'in orada bu herif kötü hemen ağzına sıçmalıyım e, gazıyla gitmiyor olması gerekiyor. Tamam mı? Çünkü görmüş geçirmiş artık tamam mı? Belli olgunluklara ulaşmış bir insan. E, dolayısıyla ama bir o kadar da tabii temkinli bir insan. Tamam mı? Öyle sen kötüsün falan deyip de kalacak bir canım durum yani, söz konusu değil. olmamalı. Zaten yani herifin, ondan sonra Superman'in karşısına çıkmadan önce hani bir düşündüğü bir hesaplaşma yaptı belli yani. Hani onu da az çok zaten fragmanda gösteriyor. Hani ben kıyafeti giyip tek ondan sonra bu herifi durdurmalı mıyım yoksa neyim yani? Hani ne yapmalıyım? Ondan sonra şeyini veriyor zaten fragmanda da. Hani adam büyük ihtimalle işte Superman hakikaten nedir yani deyip, ondan sonra bu işin özüne inmeye çalışacak ama bir yerde eline sonunda kapışacakları belli yani çünkü zırhı giymiş çıkmış karşısına. Yani e, bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey de söz konusu bence bildiğimiz hikayeler tamam mı ve Zack Snyder'ın bu e, hani modernleştirme çerçevesinde. E, uyguladığı bazı şeyler Hı -hı. işte e, Man of Steel'da da gördüğümüz gibi e, çok klişe gidemez gibi geliyor bu noktadan sonra. Tamam. Ve klasik bir çizgi roman e, alt yapısıyla da e, gidemez gibi geliyor bana. Hani Hı -hı. sen kötüsün. Hayır yok, sen yok, kötüsün. Yok, Hadi kapış de. alıp birbirimizi dövemedik. Kanka olalım. Olayına da giremez. Tamam ya, mı? Kanka olmak değil de yani işte ee, biraz böyle harman yapmaya çalışıyormuş gibi is var. Yani hani işte birazcık Injustice koyalım sanki. Anlasın, anladın mı? Hani birazcık ondan sonra işte Red Sun'dan esinlenelim. Ee, biraz Dark knight'tan esinlenelim. Zaten şu anda yani, şey, öyle bir hava var ki fragmanda. Metropolis Gotham olmuş. Evet değil mi? Böyle bir evet. şey var. Yani karanlık bir fragman aslında. Bayağı bir karanlık bir fragman. hiç Yani hani o ilk filmin... Yani ilk film biraz daha ne bileyim duygusal bir film miydi diyebiliriz. Evet. Bu film bayağı böyle bildiğin hakikaten DC komik filmi olmuş yani. Hani böyle ne bileyim şey olmuş. Eski tarz bir film olmuş. O direkt açılış sahnesinden diyorsun ki hayır filmi şey karanlık çekmiş yani. Gotik havaya geri dönüş var gibi bir ha şey yani var. aslında yani şunu sormak istiyorum aslında. Bu bir Batman filmi mi, Superman filmi mi? Aa yani bu işte fragmana göre fragmana bakıldığın zaman bu bir Batman filmi gibi geliyor. Superman. Bu, sanki böyle bir Bu aslında Superman üstünden Batman edebiyatı filmi yani. Evet, biraz öyle. Yani hani Batman'i reboot yapsak iş ondan sonra origin tekrar mı çekeceğiz? Gerek yok böyle şeylere. Ne yapalım? Superman'i çektik. Rahat ettik. Ondan sonra üstüne Batman'ini karıştırırsak Batman'ini anlatmaktan kurtuluruz o hikayesi bence bu. Ondan sonra bir yandan da tabii öyle gaza getiren bir şey, bir konsept var. işte. İşte Batman Superman'le kapışacak e, gazı var ya. Ya bilmiyorum. Bana e, hani ağır bir film olacakmış gibi. Bana Genelden... öyle geliyor. Yani böyle tamam çok... Ya ve bunun bu ağır filmin içerisinden bir Justice League doğmazmış gibi geldi bana tamam mı? Yani tabii mesela şimdi bu konsepte yani, bu yani işte team... bu false god muhabbeti üzerinden gittiğinde evet, işte de... Wonder Woman'ı nasıl sokacaksın, yani Aquaman'ı nasıl sokacaksın Yani hani ya da şöyle bir şey olacak. Yani çünkü false god dedikten sonra zaten bir kere şey ııı e... Sen söyle. Wonder Woman da şey, Aquaman'ın sokman çok komik oluyor evet. çünkü. Onlar bir tanesi çünkü... hakikaten e, şey Tanrının Tanrı şey. kızı evet. tamam mı? Bir tanesi de hani efsanelerden doğma evet. gelme Atlantis'in çocuğu ya da şöyle bir şey olacak yani. Hani... Batman zaten halihazırda işte Wonder Woman ve Aquaman ve işte kim varsa artık kimi sokacaklarsa hani hepsinde zaten alakalı bir olsa sisteme sahip. Onlar zaten ilişkisi var. Bir şekilde yolları kesişmiş, iş yapmışlar yani aslında. Ve hani diyecek ki arkadaşlar bu Superman'in boku çıktı. Biz bunu beraber durduralım. Yani belki de hani o işte fragmanın sonundaki işte Do You Bleed sahnesinden hemen sonra ve ilgili arkadan Aquaman'le Wonder Woman çıkacak. Bekle tek başına diz Batman orada. Bilmiyorum. Anladın mı? Ama işte ben şunu demeye belki çalışıyorum. Belki böyle beraber bir şekilde Superman'i alt etmeye çalışacaklar yani falan. Yani bu yani bu fragmanın bana verdiği imaj tamam mı? Sanki burada hakikaten bir e, felsefi sorgulamaya girilecek gibi geliyor tamam mı? hani hakikaten Fat e, Batman, şey Superman'in hani iyi mi kötü mü ya da işte İkisi dünyaya ne olacak olmayacak hani bu e, şey e, sorgulamasıyla aynı şey aslında. Yani her şeyin sorgulamasıyla aynı e, örtüşen bir evet. e, felsefi bir sorgulama var orada tamam mı? Tamam. Hani, en basitinden kapitalizm iyi mi kötü mü Anladım. ile aynı tamam mı? Savaş gerekli mi gereksiz mi yani ile aynı altyapılara sahip sorular soruluyor. Evet. Orada. Tamam mı? İşte medyanın galana getirilmesi gündem ne. Ve e, buna çok gerçekçi aslında ya gerçekçi demesem de çok e, günümüze ee, güzel göndermeler yapan işte e, montajlarla karşılık veriyor evet. aslında işte bir, bir sürü wannabe, I wanna believe gerizekalıları evet. gelmiş böyle Süpermen'e tapınmaya çalışıyor. İşte öte yandan aslında işte e, herife heykel dikilmiş tamam mı? Öte yandan işte o heykeli grafiti çizilmiş işte onun arkasında politik, siyasi ve askeri güçler şey bundan faydalanmaya evet. çalışıyor. Öte yandan da işte Lex Luthor ve işte Bruce Wayne gibi sanayici, sanayici. ve şey corporate Aha. adamlar da bu işin işine karışıyor falan. Yani bir modern dünya göndermesi sorgulaması var bu film içerisinde. Tamam Abi, var da yani mesela... Şimdi bir dakika ben bitireyim de. Biz ama şey Batman vs. Superman kelimesi böyle çıktığından beri aslında çok da böyle bir fanboy kafasıyla bekliyoruz bunu tamam mı? Yani bir Frank Miller adaptasyonu olacağını az çok tahmin ettik de bunu eğlencelik bir adaptasyon olacağını düşünüyorduk evet. tamam mı? Yani... Şimdi bunun üzerine o işte Justice'lik gelir işte ha. falan filan. Biz bunun birazcık daha böyle hani o işte, Spide, şey, Superman, tabii, tabii, vurdu kırdı işte Superman yani. Batman'e vurdu ondan sonra işte Darkseid gelir onun da ağzına çakarlar falan filan ee, şeyi gibi düşünüyoruz. Ha mesela öte yandan da Avengers'ı koyuyorsun. Avengers da hani belli başlı sorgulamalar var tamam mı? Evet, o da aslında o da... şu andaki en ağır Marvel filmi olabilir Heh. yani fragmanlara bakıldığı zaman tamam mı evet. verdiğim alt mesajlara falan işte Zengiz falan filan ama o yine de bir team up bir eğlenceklik filmi şeyini koruyor statüsünü koruyor tamam mı sen orada hiçbir zaman hani bulan ee, orada hakikaten Ultroncuklarla Avengers'ın kıpışmasını izlemeye gidiyorsun tamam mı? Aynen. Ve buradan böyle gereksiz bir e, keyif alacaksın ve çıkacaksın. Bu film onu vaat etmiyor gibi geliyor bu Bu fragmandan. film daha çok karanlık ve <gülüyor> zor bir film. Yani aslında belki de birazcık Watchmen Evet. Watchmen kafasına dönülmüş evet. ve Watchmen'den daha ağır olacak gibi geliyor bana. Evet işte hani yani süper kahraman şeyini de sorgulayan... E... Etiğini de sorgulayan bir film yani. Ha işte bu nasıl bir Justice League başlangıcı olabilir ben onu çok merak ediyorum. Bende. Çünkü eğer hakikaten hissettiğimiz kadar ağır dramatik bir film olacaksa bunun ucunda eğlenceli bir e, team up filmi çıkmasına imkanı yok gibi ama geliyor. Demek ki Justice League için öyle eğlenceli bir team up filmi düşünmüyorlar ya da. Justice Ama league o zaman justice league'in league hiç bir yani. yani hiç bir demeyeyim de justice league'i çok seven bir insan olarak bu adamların e, düzgün bir justice league filmi çekmelerine imkan yok ki. Ya birazcık da bir şey sıkıntısı yani var. Şimdi Batman'i, Superman'i, Wonder Woman'i, Aquaman'i, Cyborg'u, Flash'i, e, Green Arrow'yu, Green Lantern'i bir araya getirip de. Evet. Dünyayı nasıl <gülüyor> bozacağız? Gibi nasıl oturup böyle tartışma yapan? Ya peki şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bu, bu adamlar aslında tabi. İşte Menos Steel çektiler. Menos Steel hemen ardından biz Menos Steel iki bekliyorduk. Hı hı. Ama Menos Steel iki çekmek yerine hemen ardından sonrasında bu filmi çekmeye e, evet. karar verdiler. Şimdi aslında Menos Steel iki çekse, tamam mı? Bu filmdeki sıkıntıları Menos Steel iki de bence. Çünkü ilk filmin hakikaten bitişi ve yani ilk filmin devamında gelmesi gereken sıkıntı bu zaten. Yani çünkü daha Superman kendini daha bulamadığı için. Ondan sonra yani e, daha dünyaya ya kendini entegre edemediği için aslında ama sonra o sıkıntıları bir sonraki filme aktarılacak yani. Öyle bitti ilk film. Evet. Şimdi o, o sıkıntıları o ikinci filmde işleyecekti. Ama bu adamlar o sıkıntıyı ikinci filmde demek ki ee, nasıl işleyeceklerini tam bilemediler. Yani şu açıdan söyleyeyim. Çünkü hani karşısına kötü bir birinin yani o sıkıntılarla uyumlu kötü bir karakter çıkarması gerekiyordu karşısına. Lex Luthor koyacaktı karşısına sonra. Ama ee, Lex Luthor'u tek başına koyup da bir Klasik, e, nasıl diyeyim Superman reboot faili tansa sonra dediler ki biz sadece Lex Luthor'ı bunun başına koymayalım aa, sonra hani Lex Luthor'ın geri zekalı işte kabak kafasıyla aa, sonra süper zekasıyla Superman'i alt etmesini komple'ler üzerine kurmayalım ikinci filmi onun yerine Lex Luthor'un ve dünyadaki hala kahramanların bir kombinasyonu yapalım belki çok daha ...hani rahat ilerleriz diye düşünmüş ya, olabilirler. Her yani Süpermen'e karşı veya Süpermen'in onların üstüne çıkması için bir şekilde. Sonuçta Süpermen Justice League'in lideri değil mi? Evet. Yani işte o liderlik vasfını demek ki kazanması için... ...önce hakikaten bu iki kitle karşı belli bir mücadele verip o testten geçmesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir şey e, var. Hani ilk Karamurak benim diyen yani biri çıktıktan sonra gerisi geliyor ya... Evet. Şimdi Superman, yani şimdi rebootlanmış bir dünyadan bahsediyoruz. Evet. Ee, DC Universe'dan bahsediyoruz. Ve ilk filminde e, Man of Steel olduğunu varsayıyoruz. Ve bu e, şey içerisinde, e, bu kurgu içerisinde hasiktir. Dünyada böyle insanlar varmış. Ha. İlk örneği Superman, tamam evet. mı? Ama ha. işte Superman'den önce de demek ki... Evet, Superman ben buradayım demeden önce de Batman'i, Aquaman'i işte e, şeyi, e, Wonder Woman'ı var. Var. Fakat işte dünyanın gözü önüne çıkan böyle bir olaydan sonra artık ufak ufak ben de varım artık. Ben de birazcık daha işte e, hani gün ışığına çıkabilirim motivasyonu sağlanıyor. Ki istedikleri de e, filmde amaçladıkları şeylerden bir tanesi de bu olsa gerek. Hı -hı. Ki bundan sonra Justice League filmi çıkacak. Evet. Ve Justice League filminde işte görünecek birkaç tane kahraman da burada göreceğiz zaten. E, şey Wonder Woman'ı göreceğimiz belli. Evet. Aquaman'ı göreceğiz belli. Swyborg'u e, görecek miydik görmeyecek miydik bilmiyorum. Fakat hmm. <gülüyor> e, bu karakterlerin su yüzüne çıkmasının sebebi Superman'in ben buradayım demiş olması. Evet. Peki e, bu noktada aslında e, Superman'in ve Batman'in ve işte diğer bütün kahramanların birleşmesi için gerekli olan sebebi bu filmde mi sağlayacak yoksa Justice League'de mi sağlayacak sorusu var. Anladım. Yani bence yani burada bir olay olur büyük bir olay olup tamam mı atıyorum işte e, uzaydan başka bir tehlike geldi işte bu adamla birleştiler o tehlikeyi yok ettiler a biz burada Hani bu süper güçlü insanlar olarak dünya koruma yükümlülüğümüz var haydi e, bir e, grup kuralım. Facebook'ta chatleşiriz. Sonra <gülüyor> Justice League filmde de he, Justice League filmi geldiğinde zaten kurulmuş bir takım olur. Ondan sonra yeni bir tehdit gelir. Onunla mücadele ederler. Yani ederler. Şimdi, Durumu mu olacak? Ben şöyle düşünüyorum. Bu filmde e, bu adamların sonuçta tanışmasını izleyeceğiz. Hı hı. E, birbirleriyle yiyişmesini, kapışmasını izleyeceğiz. Yani, Lex Luthor'un üzerine alt, Luthor alt etmelerini izleyeceğiz. Ama büyük ihtimalle filmin sonunda e, sonra yine de hani çok büyük kankalar olarak bitirmeyecekler bu filmi. Gözde. Değil mi? Menos iki çekecekler yani sonra. Ya kahramanlığın ve kahramanlığın dünyaya etkisini tartışan bir film olarak bitecek mi yani bu film? Bence öyle bitecek yani. Ya yani bu adamların sonrasında bence Hı. ilk tanışma ve ilk birbirini tanımadan sonra Justice League'te asıl dünyayı işte e, tehdit eden bir başka bir dış kuvvet geldiği zaman veya işte bir düşman ondan sonra o zaman hani bir araya gelip çalışmak zorunda kalmalarından sonra Justice, yani, diye Justice League doğacak. Yani Justice League'in doğulması da Justice kendi... League filminin sonunda olacak diyorsun. Yani aslında bence ona benzer bir şey olacak. Çünkü ya da işte bu filmde ondan sonra hani aralarındaki hani işte e, farklılıkları bir kenara koyup ondan sonra beraber çalışmayı işte filmin sonunda öğrenecekler. E, veya ilk tadını işte onu alacaklar. Anladın mı? Öyle bir şey olacak. Ama bir şekilde adamlar şey düşünmüşler. Yani bu adamlar dövüşme yani bu adamlar birbirlerini kafasını gözünü kırıp birbirini tanımadan biz bu zaten Justice'deki bir şekilde kuramayız. Yani Superman elini masaya vurup ben Justice'i kuruyorum lan gelin bana diye, diyemeyeceğin yere. Ve Superman'in zaten yani dediğim gibi Superman'in kafasının karışık olması zaten hala etki ediyor. Ya bu i̇lk önce Men of Steel 2 çekselerdi o karışıklığının da gelseydik Superman bildiğin pamuk şekeri insan haline, haline dönseydi Clark Kent havasına girseydi. Bildiğimiz, tanıdığımız. Ondan sonra Cazsizlik daha rahat kurardı hakikaten. İşte oradan bütün şeylerden kurtulacaktı. Ondan sonra üçüncü işte şeyde Cazsizlik'tin başına geçebilecek bildiğin klasik Superman olacaktı. Yani. Ama onu yapmadı. Onun yerine diyor ki ben arkadaş ee, Batman. Wonder Woman. Ondan sonra Aquaman. Bu dünyanın zaten hala süper kahramanları. Ondan sonra bu herif gökten gelmiş. Gökten gelen herkesi iyi midir? Onun muhabbeti var ya. Gökten her zaman melek değil. Şeytan da iner. Ondan muhabbeti var. Ondan sonra Gökten gelen herkes iyi değildir. E, bu adamlar buna karşı dünyayı bir şekilde yani bu adamın gerçek niyetini anlamak için bu adamla kapışmanlar. Bu adamın karşısına geçmeliler. Ya zaten e bu işin yani, mastermind'i de büyük ihtimalle Lex Luthor olacak işte. Ya Lex Luthor'u bir kenara bırakalım bence çünkü bu filmde çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama abi nasıl bu, bu, bu çok etkisi olacak? Ya ben, e, yani ben Ya ona bakarsan mesela bizim en çok Merak etmemiz gereken noktalardan bir tanesi filmin kötü adamı kim? Hayır filmin kötü adamını geçtim. Louis Lane ne olacak yani? Nasıl yani? Abi mesela yani şimdi bütün bu false god muhabbet içerisinde Hı -hı. Louis Dane'in mesela rolü ne olacak yani? Louis Lane'in rolü ne olacak sana söyleyeyim. Nasıl bari. hiç ismi, adı geçmiyor? bir şekilde geçmiyor. Yani. Louis Lane'in rolü aslında şey Dark Knight çizgi film çizgi romanındaki Lana rolü olacak. Yani orada o Franklin şey kitabını okuduğunuz zaman sürekli o medyanın etkisini görüyorsun tamam mı? Paneller boyunca böyle şey... Televizyon talk showları, röportajlar vesaire. Orada Lana Lang böyle şişman bir karı olmuştur. Hı hı. O da sürekli Batman'i savunan kız. Tamam mı? Yani e, Lois Lane'in de görevi o olacak. Medyada sürekli Superman'i savunan e, şey ses. Evet ama işte yani ikinci filmde tam böyle Krakent havasına gündü gazete çalışmaya başlamışken. Hı hı. Anladın mı? Bir anda... Foz god havasına bürünmek hakikaten tuhaf oldu. Yani o, o kısmı... Evet üst yani o yani. şey yani e, red sun olayında adamın red Son olabiliyor olmasının aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi insani bir alter olmaması tamam mı? Orada 24 e, saat boyunca hep şey e, süper komrad tamam mı? Yani yani <gülüyor> Tamam işte adam militan yetiştirilmiş. Evet ama e, burada aslında öyle değil yani. Orada hakikaten e, mal bir e, Jonathan Kent'in oğlu olarak ha. büyümüş. Aynen. Beni kurtarma değil Kurtarmayan bir, bir adam yani, yani evet. tamam mı? E, ondan sonra annesi hala hayatta. Hı. Ondan sonra işte ne bileyim e, Lois Lane ile ilişkisi var. Sırrını paylaştığı birisi var. Ne bileyim işte yeni e, şey başlamış... E, işine başlamış gazeteci olarak. Yani bu adamın hakikaten e, birden ben bu dünyayı kontrol etmeliyim pozisyonuna bürünmesi çok zor görünüyor. Yani o yüzden Red Sun analojisi orada çok doğru değil. Fakat hani verilmesi çalışılan istiyat evet, o. Evet Neyse ben çok merak ediyorum filmi ama e, marv yani box office anlamında belki Avengers'tan daha iyi çekilecek bir film daha iyi çekilmiş bir film olabilir belki de e, e, fazlasıyla daha ciddi hayır realizme yakın e, konulara dokunduğu için e, insanlar tarafından çok sevilmeyi edebilir. Çünkü kaçış filmidir sonuçta işte süper evet. kahraman filmi. Tamam işte Metropolis'in yakıp yıkılmasını görmek istersin. Evet. Ne bileyim Zod'un kafasına o kadar hızlı Aha. vurursun ki 15 tane binanın içerisinden delip geçmesini görmek istersin. Bunun yanında böyle çok hakikaten terörizm sorguları gibi Superman sorguladığın bir yerde sen bunun gerçek hayatındaki eşleniğini hatırlayamayacak mısın? Hatırlıyorsun. Hatırlıyoruz. Yani kaçış filmi olmaktan çıkıyor. İşte o işte bütün kızlar toplandık. İşte Darkseid evet. Yeni Justice League eğlencesini de bir kenara atmış oluyorsun. Evet. Yani... Film olarak daha iyi bir film ortaya çıkabilir. Daha böyle hakikaten... Hardcore fanları mutlu edecek bir film de çıkabilir. Evet. Ama genel izleyici filmi... Olmayabilir yani. Çocuğuna bunu götürmek istemezsen... Superman böyle bir adam... Evet abi yani Süpermen'i <gülüyor> dayak yerken... Çocuğa mı izleteceğim mesela Superman seviyorsun? Hayır yani böyle hani hakikaten... Bütün insanlık... Hmm. E, benim ayaklarımın altında... Modunda takılan bir filme çocuğunu götürmek istemezsin. Yani ben şeyi çok anlamıyorum... E, Warner Bros. ve DC Comics e, alternatif cık, süper kahraman filmi çekebilecek konumda değil şu anda. Ama onu yapmaya çalışıyor. Yani tamam hani biz bi, bi, bir alternatif süper kahraman, işte, bir alternatif Batman işlemesi settik zaten. Tamam mı? Ya onu öyle bırak ve e, Marvel'ın yaptığı gibi hakikaten çizgi roman filmi çek yani. Ondan sonra yani hani, tamam cıvı demiyorum. Cıvısınlar demiyorum. Yani, o eski Batman filmleri gibi cıvısınların onu demiyorum. Ama gerçekten süperkarman filmi çek abi. Yani süpermensin Superman yani anladın mı? Hani işte gözünden ışık çıkarsın Bilmem ne yapsın hani. Tamam onu belli başlı bir şey standartta oturtabilirsin yine. O zaman ilk film hani, tamam. ilk filmin. Yani biz ilk film gibi çek yani Men of Steel'ın. gibi çekmeye devam et işte. Hani hem ondan sonra bir hardcore şeyini görelim. Hem ondan sonra bir çizgi roman halini görelim. Bunu yapmıyor. Bu bir inadına. Ondan sonra böyle bir şey o sert bir böyle bir herkesin izleyemeyeceği falan. Hani evet. böyle alternatif evren film çekmeye çalışıyor yani. Alternatif Superman, Batman evren filmi. Yani evet, çok daha... realizme yaklaşmaya çalışıyorlar ama bir ama yandan da yaklaşamıyorsun karanlık. abi çünkü uçan film... bir tane Elif var orada. evet ama bu film mesela bu karanlık olmaması da lazım yani bence. Ya yani daha ikinci filmdesin. Hemen niye karanlık tarafa geçiyorsun? Ee, yani bilmiyorum mesela hani Star Wars'un fragmanını düşün tamam mı? Mesela Star Wars fragmanı Thank you işte adam yani mesela onlar da böyle saçmalayabilirlerdi yani. Çok karanlık Star Wars filmi çekebilirlerdi. Ne olacak ki? Niye çekmesin? Anladım, Star Wars hani... karanlık. Hayır karanlık ama şu açıdan diyorum yani e, Sith'lerin ondan sonra e, hükümdarlığının altında olan abuksu karanlık filmi de çekebilirsin. Ne olacak ki? Oo. Yani hani bu, bu işin karanlık tarafında yapmak o kadar zor değil yani. Sith Lord'ların altında bilmem çekersin. Öyle hikayeler de vardır yani eminim ki Extended University. Anladın mı? Ama hani adamlar onası gayet Et, sana diyor ki bu Star Wars filmi. abi işte bütün so, renkleriyle ya, bütün renkleriyle, bütün aksiyon kamerasıyla bütün müzikleriyle diyor ki Star Wars filmi çekiyorum ben. E diğer tarafta gidiyorsun Batman fragmanı izliyorsun Batman ve Superman fragmanını. Ne çekiyor bu diyorsun yani? Hani, ben, hani Süper kahraman filmi çekmiyor. Ne çekiyor bu diyorsun? Ya yani bilmiyorum ben. Yani fragman ya bin, fragman, ya fragmanın şey e, hani belki back... Yani bu büyük ihtimalle geçen sene Comic-Con'da gösterilen fragman tamam mı? Bilmiyorum, çünkü son sahnesi geçtim. hani Tam, böyle... son sahnesi biliyorum evet de. Büyük ihtimalle o ya da onun birazcık daha Ama hani bundan şey çok farklı hali. değildir abi. Niye gösterirsin bu fragmanı yoksa? Ama şunu diyorum. Yani bu fragman seni gaza getiriyor mu? Oo oh, Abi, abi ben... benim fragmanın tek gaza getiren kısmı o da sonu zaten. Ya yani, ter mi you believe yani. Hmm. Sonra, o insanı gaza getiriyor çünkü Hani yani Superman'in karşısına çıkıp da "Tel mi duyu bilint" demek Gotisler <gülüyor> ister. yani "You will" diyorsun bir de Anladın mı? Hani bunu böyle hayvan gibi zırhlı, böyle eşek gibi bir Batman söylüyor. Hani orada biraz gaza geliyorsun tabii. O Batman'e bak be yavrum falan. Ne göt var elifte bağıyorsun. Siz de Avengers'ın da mesela bu son Avengers'ın fragmanları mesela bundan çok daha böyle gaz üzerine ama duygusal e, anları Mesela birinin çok hoşuma gitmemişti açıkçası. Düksan ne dedin? Ha? Ne var ki fragmanı Düksan? Avengers fragmanlarında ne var mesela? Çeyin sürekli, o sürekli böyle, var. Hayır o Sürekli böyle birileri köşeye şey e, oturmuş böyle ağlıyor gibi şey Bruce Banner'i görüyorsun. Ondan Ama sonra Bruce Banner zaten sorunlu bir karakter. Yani şey. Ee, hani yenilik ağzımıza sıçtılar kareleri ardı ardına ya geliyor. Tamam ya. biliyorum. Evet, ama olsun o şey sonuçta yani, yani yenilmeden on, yükselemeyiz şeyinin oluyor. Yani zaten şey Avengers bir, bir durum olacak ki onu avenge edeceksin. E tamam tabi evet işte. <gülüyor> ya adamlar Ayrıca şey, Ultron gayet korkunç bir karakter evet, yani adamlar hiçbir zaman proaksif adam olamamış abi. Yani, olay olduktan sonra <gülüyor> müdahale ediyor. Neyse. Ama onun mesela bir e, toparlanması daha iyi tamam mı? Çünkü Ultron'u baştan sonra görüyorsun tamam mı? Asiktir lan. Ultron'u bir görüyorsun. Ondan sonra heriflerin ezik ezik pozlarını görüyorsun. Asiktir'ini ne pis koymuş diyorsun. Ultron falan ondan sikecek sonra diyorsun da, yani. He, ultron'lar uçuyor tamam mı? Asiktir falan diyorsun tamam mı? Bu filmde he yani e, bu işte tek bir karşılaşma sahnesi şey yani diz. Kim? Fragman, mantıken, yani mantıken zaten bu Batman'cilerle, Superman'cilerin böyle hani Batman, Superman varlı, var olduğundan beri şey olan e, muhabbeti aslında. Evet yani fan şeyini gazlamak için. Ama yani. yani her Batman fanı da biliyor ki aslında tamam mı? Superman şöyle 200 metre uçsa gözünden bir lazer çaksa Batman aynen, diye bir aynen. şey kalmaz. Aynen. <gülüyor> yani bu, ya burada baksana her ne zaten... kadar hardcore bir Batman fanı olsam bile tamam mı? Ve her ne kadar böyle sokakta birisi Batman Superman kapışmasında Batman'i Superman havada, karada siker şeyine karşı böyle ağzın kuruyana kadar tam tükürük bezlerin böyle şey kana kadar şey savulmasını yaparsın Batman'in tamam mı? Ben tamam. de yaparım gerektiği zaman ama yani içinden bir parça biliyor ki yani istisnai bir şey. Ağzı burnu Ve onu orada gördüğünüz zaman yani bunun çok büyük bir e, hani şey versus modu yok anladın mı? Abi öyle mi? Niye? Denk, davul biri denkli. Ama mı? şöyle bir şey var. Şimdi e, Batman zırhı giymiş. Çıkmış Superman'in karşısına. Yani böyle hayvan gibi avuksuz bir zırhı var. O zırhın ne bok yaradığını da bilmiyoruz mesela. Hayır. Normalde. Bak şun, onun ka birebiri karşılığı. Bak Iron Man ile Hulk. Işte Hulk Iron... Buster giydiği zaman Iron Man. Tamam işte Hulk Buster ile Eric dövüşüyor yani. Dövüşüyor tamam mı? Hulk lan bu tamam mı? İstediği kadar şey Amalgam University Hulk'la Superman kapıştığında hani böyle belli bir süre dengi, dengi dengi gidiyor olsa da Hulk nereye? Superman nereye oğlum? Yani Superman'in... Ya anladım da ama şeyi kaçırıyorsun gözden. Bu karakterleri... Hulkbuster, Hulkbuster giysin istediği kadar her seferinde Hulk ağzına sıçıyor Iron Tamam abicim Iron Man'in ağzına sıçıyor da bak buradaki gözden kaçırının şey nokta şu. Batman... Hı hı kendi prensiplerine körü körüne bağlı bir kahraman. Hayır mi? işte sorun orada. Nasıl bir Batman'le karşı karşıya olduğunuz bilmiyorum. Hayır ben ama onun için demiyorum sana. Şimdi normal şartlarda Batman ve ondan sonra Superman karşı karşıya geldiğinde sen diyorsun ya Superman aslında iki koysa ondan sonra Batman'in yamutur diye. Ama buradaki olay o değil. Buradaki olay orada prensip kapışması zaten. Biliyorum. Yani çünkü Superman ondan sonra ya. Superman ne biliyor da? Hani uzaktan iki gömsem herife, üflesem uçar ona asır diye. Ama herifin prensipleri yüzünden zaten öyle ya. oluyor ki. Yani biz Biliyorum bunu şeyleri izledik sonuçta. Ben de olayım Nolan filmini de izledik. Demek defa... istediğim şey o zaten. Tamam mı? Hani Süperman ve Batman'ın karşı karşıya geldiği bir e, filmde, ve bir box office filminde ve bunu böyle hani büyük bir e, kitleye yayıyorsun. Yani bu bir Frank Miller e, kitabı değil. Orada hakikaten yani orada prensipler konuşuyor. Tamam mı? Adam 70 yaşında işte tekrar Batman kostümünü niye giysin? Anladın mı? Yani Superman ama burada da dünyayı işte dünyayı değiştirecek gücü varken niye Tamam da Amerikan ama, Birleşik Devletleri'nin köpeği olsun. Yani orada trenden tam konuşuyor. Tamam Ama burada da yani fragmandan az çok zaten o şeyi görebiliyorsun. Yani adamın o sahneyi nasıl Bruce Wayne'in ona sonra hani, ona sonra hani ee, bu işin zorunda kaldığını yani. Ha işte onu o, diyorum. Onu söylüyor. Onu diyorum zaten. Yani benim baştan beri derdim o. Ben anlıyorum bunu. Sen anlıyorsun. Tamam ama genel herkes anlamaz. Ha, sokaktan o Superman'le Batman kopyuşuyormuş diye filme gidecek olan çocuk anlayacak mı bunu? Anlamayacak. Anlamayacak. Niye vurmuyor diyecek. Ha. Bu ağzına vursun. Niye vurmuyor? Onu da geçtim. Oğlum prensip. Prensip. <gülüyor> <gülüyor> Rajan, Rajan Rajan var. Yani bir aile ya filmi. Ya oğlum ben de sanmıyorum. Aile filmi. Ben de diyorum, ben bunu tamamıyla şey hani bir. Evet. Tamam ben senin dediğini aldım da ben de sana diyorum ki... ...onan sonra fragmanda bize gösterdiği kısmın... ...hemen sonrasında sağdan soldan... ...onan sonra Aquaman'ın de Wonder Woman'ın çıkmayacağını da bilmiyoruz ki. Hayır ama yani işte... Belki zaten tek başına gelmiyor ya. Bir anda sonra işte... <gülüyor> sonra ...ben Batman'ım, ben de Wonder Woman'ım... ...ben de Aquaman'ım diye çıkacaklar belki. O zaman yani... Ne bileyim çok... Biz Justice League'iz <gülüyor> diyecekler belki. Ne biliyorsun? <gülüyor> Oo, Justice League vs. Superman diyorsun. Ha, belki öyle olacak. Belki Batman, Batman çıkacaklar. Biz zaten Justice League'iz arkadaş. Ondan sonra sen ne ayaksın diyecekler belki. Biz Justice League olarak dünyayı korumak zorundayız. Sen ondan sonra burada abuk sık işler yapıyorsun. Gel bir bakalım ne oluyor ne iş diyecekler bu herife. Superman diyecek ki Justice League ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Yani zaten 2 milim daha sola kaydırsan şey Kurtlar Vadisi olacak bu film. Ya işte yani sonuç Neyse. olarak biz hani yani ben şunu demeyi getiriyorum. Çekmiş, bize vermişti. Evet. 2016'ya kadar daha zaten bir ton vakit var. Yani gelecek olan fragmanlarda neyin değişeceğini de bilmiyoruz ama. Ge büyük ihtimal gelecek fragmanda... olan fragmanlarda bunun çok tam tersi bir sürü şey oluyor. Evet, tamam böyle tamam, yani. gaz fragmanlar çıkıyor. Yani Terminatör'de yaptıklarının aynısını da yapabilirler belki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama yani elinde. bence çok anlamsız bir fragman olmuş. Ben evet, hele yani. ki DC'ci bir insan olarak ve Batman'in... Sırf gaz vermek için bir fragman bu. Hayır ama gaz da vermiyor işte. Ben Ya işte şey gazı veriyor işte o Batman Superman'e çakacak gazı veriyor yani. yani ben o onu yani. Onu, çok onu zannetmiyorum. Neyse Ben sen... ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şunun, şunu düşünüyorum. Fragmanın sonundaki tell me do you repliği. Hı -hı. Abi why so serious'la aynı kalitede bir replik şu anda yani. Aynı etkili bir replik ya tamam ve yani çıkmayacak insanların aklından. Yani uzun bir süre herkes duy you bleed duy you bleed yani bu bunu gezecek yani. Aa sıra mesela Superman seven bir arkadaşın yoldan geçiyor. "Tel mi? Duy you bleed?" diyeceksin. "You will." diyeceksin. Yani bütün bu bütün bu olay bu replik üstüne dönecek belli bir süre. Yani şeyde de Hit Ledger'da da Ledger'dan Joker olmaz diyorduk. Sonra Vice City serisi çıktı yani ve ne nasıl oluyor?" dedik. Yani, Ve onu unutamadım ya. Suyaki Vaisos girişte gezdik bir dönem. Bir herkes t-shirt bastı falan. Şimdi bunun t-shirtünü bahsetip giyersin anladın mı? Do yani diye. T-shirt giyersin. Bardak alırsın bak. <gülüyor> Tel bir do Neyse. Ne bileyim. Ben bu yani çok arada derede bıraktı beni fragman. Zaten biz. Yani bu duyurulduğundan beri arada derede değil miyiz? Evet ya işte <gülüyor> sıkıntı o. Yani Her o, yeni duyuruda... Bak ben şuna da eminim ben Böyle bir film çıksa zaten ben çok memnun kalırım. Yani hayal ettiğim gibi çıkarsa bu film, canım, tamam mı? güzel çıkarsa ciddi olsun. Seyredersiniz canım, seyretmez değiliz ya. Yani Hı -hı. bilmiyorum belki benim izlediğim en güzel şey çizgi roman filmi olabilir. Süper kahraman filmi olabilir. Ama işte Avengers'a kıyasla Avengers 5 milyar dolar yapacak. Bu 1 milyar dolar yapacak. Tamam yine işte, evet. <gülüyor> e, yine biz yakalayamadık Marvel'ı. Ondan sonra reboot'a gidelim falan diyecekler. Kalacak öyle. İşte zaten e, benim oldu. derdim bu. Tamam mı? Yani bir genel kitleye hitap eden Aynen. filmi bir becer, ondan i̇şte sonra için hardcore filmi hardcore kitleye hitap eden filmi çekersin. Onun için tamam diyorum yani. Murder Bros'ta dişinin sıkıntısı. Bir döner sermaye olsun arkadaş. Yap, bir temelini at, bir çek, bir düzgün yani çek bir şey para kazanacağım film. Ondan sonra ne bakıyorsan yorsan ya. Bir de ben yani bilmiyorum ben ben Affleck'i ve yeni kostümü çok beğenmedim. Önce güzel ya ben sevdim. Şey... <gülüyor> Yok ya yani yeni kostümün e, yani Frank Miller diyorum ya sürekli. Hı -hı. Hani oradan uyarlama zaten. Hani oradaki e, şeyi yani büyük muale belki de o şey reklamını kullan. Neyse oradaki nasıl desem ben oradaki tasarım da çok sevmem. Ben yani ben kısa Hı -hı. çok. E, yani şey, anladım. anladım. O, kısa kulaklı e, olanı demiyorsun. Diyorsun. Yani, yani. Kısa kulaklığı yani çok uzun olmasından ziyade kısa olması tercih ediyorum ama ben hani e, o kadar da kısa olanı sevmiyorum. Neyse e, yani çünkü yüzünde yarasaya dair hiçbir şey kalmamış oluyor o, o Batman'in. Onun dışında çizgi romanda... <gülüyor> Roman çizgi romandaki kostümün mantığı zaten onun bir e, hani hakikaten kostüm olması evet. zırh olmaması anladın evet, mı tamam. yani koduğu zaman düşman yırtılıyor parçaların evet, altında bu, gerçekten bu kası şey. falan çıkıyor erifin bu ama evet bu zırh o zırhın o kadar büyük bir hanta olmasına hiçbir gerek yok tamam mı yani ben şey daha ergonomik sevdim. bir zırh olabilir anladın evet, mı? Ama... Çünkü hani poster ilk çık yani ha. şey resmi çıkmıştı ya böyle vice so stand batman evet, işte evet. resmi evet. fotoğrafı orada sanki altında hiçbir şey yok şey hani gerçek kaslarıymış gibi duruyor. Hiç ne e, şey e, hani zırh olarak mantıklı bir tasarım. Ya ben şeyi sevdim ama o böyle iri iriliği hoşuma gitti benim. Ha işte o iriliğin hoşuna gitmesinin tek sürü bu o gerçekte vücudu o kadar iri ise eyvallah diyorsun tamam mı? Aynen, aynen. Ama zırhla o iriliği sağlıyorsan o zırhın bir zırh, manası yok. Ha yani işte zırhla ama çok zırhla sağlanmış gibi durmuyordu ama. Evet. Yani daha çok ama böyle, zırhla, zırh olduğunu görüyoruz ya. Adam iriymiş gibi yani. Aynen Benfendi aynen. bildiğin sumo gibi herif böyle hani oturakla aldın mı böyle? Yavrum benim İşte ben... kalanlıktan çıktı Aynı mı götün bokuna karışacak bir Batman yani. Ondan hani o Batman maskesindeki gösterilen maskedeki o şey de çok hoşuma gidiyor benim. Ee, nasıl diyeyim? Kaş falan mı? Ya böyle kırışıklıklar falan var ya. Yani mesela burun yani böyle hani daha bir böyle sanki Elif giydi mi hakikaten tam suratına yapışıyormuş gibi bir şeyi var havası var onun böyle bir yaşlı yani şey... Ee klasik böyle kafeye şey geçirdiğin gibi değil de böyle bayağı oturan işte mesela buradaki o e, gözün işte kaşlarının o üstündeki çıkıntıları falan varmış gibi böyle bir Onun ya ben de onu çok sert hatları olan bir Batman ya o sert hatlı Batman maskesiyle o kısa şey olası kulaklar ve işte o böyle olsun vücut Hı. böyle şey hani hakikaten Superman'in karşısına çıkacak adam modu aslında birazcık böyle evet. yani arkadaş ben çok çalıştım senedendir sen kriptondan takılırken <gülüyor> biz burada vetmendik falan. Evet. Yani adamın böyle o şey hoşuma gidiyor. İşte Ağır Ben de o yüzden kabulleniyorum onu. O renkler onu. falan. İşte o yüzden o siyah kabulleniyorsun tonları, onu. Gri tonları. O, o zırhın o ve <gülüyor> hani aşırı ne bileyim işte o ogre ha. havasını. Ama bir bakıyorsun lan uçtan mı diyorsun tamam mı? Yani o, o ogre'lığı zırhla sağlıyorsan bir anlamı kalmış. O işte, zırhı o. da bilmiyoruz ki. Yani şeyde görüyorsun ya işte vitrinde. Ay tam iyi de kıyafet o zırh dediğin Elif'in kıyafeti yani üstünde giydiği belki ne de şey spandex. Spandex değil bence o zırh ve şey. Özel mi? spandex. Kim <gülüyor> <gülüyor> üstünden sekiyor. Evet işte Aslında spandex. o sonda bir de üstünde o giydiği zırh var. O daha fantastik bir şey yani. Neyse bilmiyorum yani e, ben yine... E... Bu arada şey beğenmediğimi... Soru işaretini beğenmediğimi... gördün mü? Ha? Ha, Riddler, soru, Riddler işareti. soru işareti var. Orada. Ben e, Ben Affleck'i Bruce Wayne olarak beğenmediğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Ama e, filmi ne kadar yine delimi tutacağımdır. İşte ama o hayvan vücudu Ben Affleck yapmış olabilir hakikaten. Ha, yaptı zaten ha, yaptı o hayvan da. vücudu. Ona da gider ama hayvan Çünkü benim kafası büyük zaten. Ama ne bileyim... E... Yani bilmiyorum işte Neyse, bir, para, bir bir hani başarılı bir franchising olsun da ondan evet, sonra evet. böyle, sonra böyle şeyler uğraş ha. değil mi? Bak mesela bak Marvel bunu işte Netflix, Daredevil'la yapıyor. Ha, bunu başka bir podcast'te konuşacağız ayrıntılarıyla ama Hani devam eden bir e, hani para basan bir makinem aynen, var. Aynen. Eğlenceli de. Aynen. Tamam mı? Ona yandan, yandan derdavula yani. sokup bu tür sorgulamaları yaptırabiliyorsun. Aynen. Kafana göre yani. yaptın yani. Aynen. Diyorsun ki bunu da böyle yapalım. Ve Yapsan. aynı evrende yapıyor aynen. kodumun çocukları ya. Güzel. Kimse karışmıyor yani. Aynen. Çünkü güzel yapıyor. Yani. Para kazanıyorsun zaten. Bunu daha sonra konuşacağız. Aynen. Neyse. Evet arkadaşlar. Sizlerle Sizden... çıkan fragmana tanıştık. Aslında Mad Max'in yeni fragmanı çıktı ama onu konuşamadık. Evet. Evet. Ama o kalmalı olacak. Metmekte çok güzel olacak <gülüyor> gibi geliyor bana. Evet. Evet arkadaşlar. İstediğiniz konuştuk. <gülüyor> daha ne istiyorsunuz. <gülüyor> Neyse o zaman o zaman bir, bir daha dahaki podcast'e kadar görüşmek dileğiyle. Bir şey gelmedi. Ben